Sevgili değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, yeniden yapılanması içinde ve siyaset, inisaf, siyaset ve ilişkiler, üst Profesör armağan edilmiş 40. günün ölden sonra oturumuna geçeceğiz. Kortika'nın değişen dinamikleri başlığını taşıyor. Ee, sunuşumuzu Sayın Profesör Kostor Fuziyat Hacan Yılacak. Bir hocamın okumak istiyorum. Doktorasını 1980'den sosyal Değişme ve tarikat, celafi tarikatı teziyle Marmara Üniversitesi siyaset bilimi ve sosyal Bilimler alınım dalı tamamladı. 84.000 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nde 2017 arasında da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalıştı. Aldığı burslarla Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde, Belçika Louvain-la-Neuve Üniversitesi'nde ve Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak bulundu, dersler verdi. 2009-2010 ve TÜBİTAK bursu ile 2011-12'de sağ araştırması yaptı. Pek çok ve uluslararası konveransta temelde Türkiye'de toplumsal değişim İslami Hareketler, AKP ve Mısır'da İslam süreci, bir tarz konularında eder sunuldu. Bu konularda Türkçe kitapları ve Türkçe, İngilizce, Arapça makaliler verildi. Sözleşme yapmak için teşekkür ederim. böyle zamanlarda konuşma olanağı olmak çok kolay Türkiye'nin tarihinden biliyoruz. Böyle imkanı bize verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Benim iyi yapmaya çalışacağım şey, tabii Faruk ocakta olduğu için çok zor olacak benim açımdan çünkü dış politika doğrundan çalışmıyorum. Daha çok toplumsal dinamiklerle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu süreçte Arap isyanlarıyla 2010 sonundan başlayıp 2011'de devam eden ve bugüne kadar süren bu süreç aslında 21. yüzyılın en önemli toplumsal altüstü olmuşu. Ben bugün biraz çatışmalar üzerinden bir Ortadoğu'ya bakma denemesi yapacağım. Aslında ne tür çalışma alanları var dediğimiz zaman son derece standart bir diye pek çok kişinin çok fazla derinlemesine düşünmeden kullandığı çatışma alanları var. Ama bunların hiçbiri öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü gerçekten çalışmalar var. Belki bu çatışmaları başka türlü ele alma imkanımız olabilir mi? Başka türlü ele alabilir isek mevcut durumda farklı biçimde değerlendirip dış politika yapıcılar farklı hareket edebilirler mi? sorusuna bağlamak ilginç olabilir diye düşündüm. Baktığımızda şu anda Ortadoğu'da temel tünel çalışmanları ne dediğimizde ilk söylenen şey e, İran Suudi Arabistan, dolaylı olarak Suudi Arabistan'ın yanında, İsrail arasında var olan Sünni Şii çatışması. Bu aslında bir gerçeğe tekabül ediyor. Evet Suudi Arabistan Vahhabi İslam. Evet İran Şii İslam. İkisi arasında evet bir mücadele var. Doğru bu mücadelede İsrail Suudi Arabistan'ı olaylı olarak destekliyor. Suudi Arabistan'da neredeyse yasal olarak yapamadı ama İsrail'in varlığını tanıdığı bu süreç. İkinci çatışma noktası olarak söylenen sünni dünyanın lideri kim olacak? Liderlik iddiasında olanlar Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Mısır'ın böyle bir iddiası yok. Mısır çok önemli olmasına rağmen Sündilerin gibi demiyor. Öyle bir retorik asla kullanmıyor. Çünkü hala Mısır devleti resmi düzeyde kendisini İslam'la özdeşleştirmiyor. Nazır'dan gelen gelenekte daha milliyetçi Araplık üzerinden tanımlanan. Üçüncü çatışma anı Farklı İslami metropeler arasında kimin bu Müslüman nüfusu kontrol edeceği, kimin daha çok taraftar bulacağına dair bir çatışma süreci. Burada Müslüman kardeşler Selefilerle çatışıyor, Selefiler El-Kaide ile çatışıyor. Baktığınız zaman evet, ördek olaylarda bunların hepsi doğru. Çünkü Müslüman kardeşlerin önerdiği İslam, İslami toplum anlayışına karşı çıkan Selefilerin ki gayet politize bir biçimde örgütlenerek parti kurarak ya da cihatçı hareketlere katılarak sundukları İslam devleti anlayışı birbirine neredeyse zıt. Aa, dördüncü çalışma alanı biraz daha genel düzeyde buna ele alıyor. Orada da diyorlar ki ...mobilize olmuş toplumlarla, toplumsal kesimlerle otoriter rejimler arasında bir çatışma var. İşte Arap isyanları, buralarda yaşayan insanların bu düzenin değişmesi gerektiğine dair taleplerini ilettikleri, söyledikleri bir süreçti... ...ve otoriter yönetimler de bunu kontrol etmeye, bastırmaya çalışıyorlardı... ...hala bu süreç tamam, tamamlanmış değil... ...dolayısıyla bu çatışma... ...önemli bir çatışma... Aa, özellikle... ...Rusya'nın Suriye'deki... ...konumundan itibaren... ...daha üzerinde... ...durulan bir tartışmada... ...aslında burada... ...bütün olan biten... ...Amerika ile Rusya'nın... ...bir tür nüfuz alanı... ...yaratma mücadelesidir... Dolayısıyla bu bir tür soğuk savaşın yeni başlangıç Ortadoğu üzerinde şekillenme süreci. Şimdi bu çatışmaların aslında hepsi böyle. Ama benim yapmaya çalıştığım bu çatışmaları Şii-Sünni ekseninde tanımlamak yerine daha toplumsal düzeyden başlayarak bir tanımlama yapabilir ise. Belki aynı çatışmayı farklı türlü anlama da olabilir. Burada da düşünürken yapmaya çalıştığım şey, aslında bu çatışmaların hiçbiri tek bir düzeyde olan çatışmalar değil. Bu çatışmaların hepsi çok katmanlı çatışmalar. Aslında bir çatışmadan bahsederken çok şeyden bahsediyorsunuz. Ve bu farklı katmanları yerel, ulusal, uluslararası, ulusüstü her bir katmanda izini sürebilir ise bunların kesiştikleri noktalarda çözüm ya da problem meselelerini aynı çatışmaları farklı türlü tanımlayarak belki çözebilme ihtimali de ortaya çıkar. Çok, çok umutlu olduğundan değil ama en azından dış politika yapıcılarının daha yapıcı, daha yaşanır bir dünya anlayışıyla bu işi yaptıklarını bulmak isterim. Hiç böyle bir gerçeklik olduğu için değil. Sadece kendime, belli insanlara moral olsun diye. Başka bir anlamı yok. Ama... Bence en önemli süreç, dediğim gibi 21. yüzyılın başındaki Arap isyanları, bu isyanlar aslında 20. yüzyılın başındaki Arap isyanları gibi de düşünülebilir. Gire bir aynısı değil, tekrarlı olacak anlamına gelmiyor. Ama çok büyük bir alt üst oluşan bölgelere referans veriyor. Çok doğru, her bir ülkede kendine özgü dinamiklerle insanlar mevcut yönetimlerin yıkılmasını ister Reform edilmesini istemedi. Yeni bir lider gelsin istemedi. Mübarek hissin, Ahmet gelsin demedi. Söyledikleri şey bu düzen yıkılsın. Bu düzenden kasbettikleri şey sadece siyasi otoriter yapının kasviye edilmesi değildi. Aynı zamanda 1990'lardan itibaren tüm bizim bildiği ortak ve tüm bu ülkelerde uygulanan neoliberal politikaların yarattığı eşitsizliklere karşı da bu yapının yıkılmasını istiyorlar. Kalem açıktı ama kim neyi, ne atacak orası tartışmalı. Aslında çok hızla yayıldı. Herkesi çok ürküttü, isyan edenler hariç, çünkü onların artık ürkecek pek kişiliği kalmamıştı ama başta Amerika Avrupa Birliği <gülüyor> olmak üzere içerideki otoriter rejimler açılanlarla birinci mesele bu dipten gelen isyanın kontrol edilmesi meseleisiydi. Farklı mekanizmalar kullanıldı. Çok da başarısız olmadıklarını ne yazık ki söylemek zorundayım. Ama bu çok temelde var olan çatışmanın giderildiği, çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hala bu devam ediyor. Nereye kadar gidecek hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Aa, birinci şey yol Mısır ve Tunus örneğinde gördüğümüz otoriter yapıların yeniden konsolide edilmesiydi. Ve burada isyan edenlerin kullandığı kavramı kullanmayı tercih edildi. Yönetme gelenler flüktür. Flükt eski rejimin kalıntıları anlamına geliyor ve birine flükt dediğiniz zaman aslında aşağılıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sen mübarek bin Ali rejiminin artığınızın. O nedenle bizim Umudumuzda geleceği yeriniz yok. Ama başından itibaren askeri yönetiminin denetiminde bir geçiş süreci yaşadı Mısır ve her bir aşamada isyan eden gruplar tasfiye edildi. En son 2003'te şeyle eee sizi birlikte evet yeni başlan Fulüllerle ee, özlediğimiz mübarek rejimine döndük ve hiç kimsenin şikayeti yok. Tunus bir parça daha farklıydı. Çünkü Tunus'ta örgütlü bir işçi hareketi var. Son derece güçlüydü. Örgütlü işçi hareketi işverenler insan örgütleri üzerinden ve tabi da, İslamcılarla bir uzlaşma üzerinden bir dönüşüm yapılmaya çalışıldı. Bunda çok katmanlı tekrar çatışmalar vardı. Sonuçta eski yönetimden Elsevsi'yi -El devlet başkanı seçerek, 89 yaşında 90 yaşında mı böylece tekrar eski mutlu günlere döndü. Tunus'u özellikle başarı hikayesi olarak anlatmak istiyoruz. Çünkü ne kadar başarılı olduğunu, eğer belirli bir biçimde kontrol edilirse e, bu ülkelerde isyanın olumlu sonuç doğuracağı kanıtlayan bir örnek olarak kullanmak istiyoruz. Ama bunun bir karşılığı yok. E, Fulül yönetinde hala insanlar kendini yakıyor. İşsizlik ve açlık yüzünden hala isyan edilen temel toplumsal çelişkiler devam ediyor. Hala a, özgürlük, özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde çok ağır baskılar var. Ama olsun biz yine de bunu başarı hikayesi olarak pazarlamakta çok niyet değiliz. İkinci kontrol edilme biçimi dışarıdan müdahale edip onun ilki Bahreyn'de oldu. Suriye Arabistan Körfez İşbirliği Konseyi onuru ve desteğiyle Bahreyn'e asker yolladı. İsyan edenleri bastırdı ve orada denetimi sağladı. İkincisi Yemen'di. Yemen'e askeri olarak müdahaleyi geçittirdi başlangıçta. Fakat Katar İslami kanadı şey e, Suudi Arabistan Abdullah Salih'i bir tür vekize alarak düzen içinde uzlaşarak yöneticileri değiştirme stratejisi işledi, izledi. Başarısız da değildi. Salih'i görevden aldılar ve de yaptıkları nedeniyle kendisinin ve ailesinin yargılanmayacağına dair garantiler sağladılar. <gülüyor> Böylece Yemen'de yeni baştan bir düzen kurma a, planı tartışmaları devam etti. Dört tane e, özel yönetim oluşturulsun dendi ve bu yönetimlerin sınırlarını kendisi doğal kaynakların, ekonomik kaynakların temelde kimin kontrol edeceği üzerinden yeni çatışmaları üretti. Ve arkasından da doğrudan Suudi Arabistan ve Reşkan Arap Emirliklerinin askeri müdahalesi geldi. Ama bu saydığım ülkelerin hiçbirinde meydanlara çıkan insanlar kendilerinin sünni olduğunu, şii olduğunu söylemedi. Hiçbiri Hristiyan olduğunu, Müslüman olduğunu söylemedi. Ama bunlara rağmen kontrol edilme sürecinde hikayenin anlatılmasında kurulan anlatı bu dinsel farklılaşma üzerinden ilerledi. Sur, e, Suriye ve Libya örneğinde de yine dışarıdan müdahale var. Ama daha ilk dakikadan itibaren bu müdahalenin iç savaşa yol açacağını hem müdahale edenler hem biraz içinde olanlar gayet iyi biliyordu. Ee, NATO kararıyla İlk müdahale yapıldı. Libya'ya arkasından Kadafinin öldürülmesini hatırlıyorsunuz. Libya'da Cemal Hiriye diye bir sistem kurmuştu. Son derece kurumsallığın zayıf olduğu bir siyasal yapı vardı. Dolayısıyla duman duman edilmesi çok kolaydı ve bu yapının yeni bir yönetim üretebilme potansiyeli de yoktu. İç savaş aslında var olan yapının duman edilmesi için tercih edilebilir bir yolu. Aynı şey Suriye'de gerçekleşti. Suriye'de de başladığı, isyanın başladığı andan çok kısa süre sonra dışarıdan silah girmeye başladı. Yani Mısır'a silah girmedi. Tunus'a silah girmedi. Ama Libya'ya ve Suriye'ye başladığı Handan itibar çok kısa süre sonra ciddi olarak silah girmeye başladı ve bunun iç savaşla bir biçimde kontrol edilebileceğinin öne açıldı. İç savaşlar diğerlerinden farklı olarak farklı sonuçlar üretiyor. Biraz onun üzerinde durmak isterim. Otoriter yönetimlerde evet artık göstermelik bir seçim yapıyoruz. Yakında evet. sisi seçimi olacak. Geçen gün ağlayarak böyle çok da yumuşak konuşuyor. dedi ki, yani hep istediğim şey 2000, 5000, 10 kişiyle yarışmaktı. Böyle bir seçimin olmasıydı. Ama üzülüyorum niye yapmıyorsunuz diye niye yapmadıklarını söyleyeyim. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde indirildi. Ahmet Şevil, eski başbakan. Gelirken kapıda tutuklandı. Suudi örneğinden hareketle otelde ikamete zorlanıyor. İkincisi eski askerlerden, Semihan'dan son derece kuvvetli. E, tutuklandı. Hafiste mahkemesi elimizdeki hafta. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Bir tanesi yine asker ama şu anda görevde bir video çekti ve de adayım dedi. Akşamına tutuklandı. Hafiste e, sol kanadın e, temsilcisi Halit Ali. Onlar dedi ki bu şartlarda seçim olmaz biz niye giriyoruz? Boykot edelim. Onun hakkında da e, bir takım aciz hikayeleri gündeme düştü. Onlar da zaten çekilmişti. Şimdi hiç kimse kalmayınca dedi ki birinin aday olması lazım. Valt Partisi'nin başkanına söyledi. Valt Partisi'nin istemesine rağmen parti dedi ki olmaz. Kimi bulacağız? Gelecek Partisi'nden ayrılan yeni geleceğin bir başkanı ona dediler ki o da öyle bir başkan de yerde ilan etmiş parti ben sizi destekliyoruz bu seçimde diye mecburen onu aday yaptı. Şimdi baktığınızda tabii çok istiyorum, 10 kişi, 100 kişiyle yarışmak istiyorum ama yarışmanın şartlarını ben belirliyorum. Rezil olmamak için birinin olması lazım ve insanların seçime gitmesi lazım. Kimse gitmeyecek. Sandıkları oyla doldurulacak ve seçilmiş başkan olarak sizliği kabul ediyorum şarkıdaki gibi herkes zarların hileli olduğunu biliyor ve bu hileli zarlarla oynamak konusunda kararlılır. Sadece o toplumda yaşayanlar bundan hoşnut. Küçük bir aylıktır. İç savaşlar bundan farklı sonuçlar doğmuyor. Doğal olarak kontrol etme biçiminin niteliğinin farklılığından dolanıyor. İç savaşların yolaştığı en büyük sorun yerinden edilme İnsanların yerinden yurundan bir anda tercih etmeden zorunlu olarak geç etmek zorunda kalması. İki dünya savaşından beri en büyük nüfus hareketi yaşanıyor. Suriye en yakınımızda bildiğimiz 11 milyon kişi yerinden edildi. 6 milyonu ülke içinde yerinden edildi. Bu sayı her seferinde, her çatışmada, her öldürme, uzlaşma sürecinde artıyor. Ve bunun sonucunda da diğer örneklerden biliyoruz, orijinal bir şey değil. Çok daha karmaşık olarak yaşayan etnik ve dinsel gruplar, İç savaş sürecinde ayrışıyor, daha yekpare yerleşim alanları oluşuyor, oluşturuluyor. Ee, sadece 6 milyonu ülke dışına çıkıyor, 3,5 milyonu Türkiye'de deniliyor, 1 milyonu Lübnan'da, baktığınız zaman bir milyon, 3,5 milyonun yanında küçük ama eğer bir parça Lübnan'ın hikayesini biliyorsanız 1930'lardan beri sayı yapamıyor siyasi temsil dini grubunuzun, mensubiyetinizin büyüklüğüne bağlı olduğunun için nüfus 4 milyon, 4,5 milyon civarı veriyor. 1 milyon çok güzel. O nedenle belki bir örneği verirsem derdimi daha iyi anlatabilirim. Hizbullah dediğimiz zaman aslında pek çok şeyi söylüyorsunuz. Hizbullah şeyi, İran'ın desteklediği vesaire bunların hepsi doğru. Ama Hizbullah aynı zamanda yasal olarak tanınmayan neredeyse nüfusun yarısını oluşturan Şiilerin örgütlerinden bir tanesi. Silahlı bir örgüt. Aynı zamanda siyasal parti, mecliste temsilcisi var. Şu anda Suriye ordusuna yardım ediyor içeride özellikle radikal e, İslamcılara karşı çatışmada pek çok Lübnanlı için hele Filistin deneyiminde Filistinli mülteciler de yaşanan iç savaş hatıraları kafalarında olan pek çok e, yönetmiş Lübnanlı için aynı zamanda radikal grupların Lübnan'a girmesini engelleyen bir hareket olarak sınırda konumlanmış ve desteklenen Baktığınız zaman Şii şey, İran desteği aslında bu çok katmanlı çatışmanın herhalde böyle tuttuğuna kadar bir şeyini gösteriyor. Aa, bu göç meselesinde vurgulamak istediğim bir başka şey. özellikle ülke dışına geçmek için ki Türkiye'de de bunu çok fazla üzerinde durulmayan farklı networklerin yeni baştan harekete geçmesi, zayıflaması ya da kuvvetlenmesi. Bu networkler her zaman siyasi networklerdir. Aynı zamanda bu networkler kriminal networkler. Mafya. Yani bu göç sınırasında mafya insan ticareti yapıyor. Yine bir örnek üzerinden anlatmaya çalışayım. Ee, sadece Türkiye'den Avrupa Birliği'ne çok sayıda mülteci gitmeye çalışmıyor. Aynı zamanda tarihsel olarak ki Haddafi döneminde de böyleydi. E, Libya'dan özellikle İtalya'ya giden bir krevidal insan Ticareti yapan bir mafya örgütlenmesi fevcut. İç savaş bu örgütlenmeyi çeşitlendirdi, kuvvetlendirdi. Ama yetkare bir örgütlenmeden bahsetmiyoruz. Çünkü bu örgütlenmelerin de içinde bulundukları toplumsal yapının mafya örgütlenmesinin şekillenmesinde önemli rolü var. Güney Libya'da çurek ve tabu etnik grupları yaşıyor. Bu gruplar aslında Cezayir'de var, Mali'de var, Çad'da var, Nijerya'da var. Ligya'dakilerin özelliği daha çok kararlı, asker olarak kullanılmaları, dışarıdan gelmiş olmaları, çok uzun senelerdir Libya'da yaşamalarına rağmen vatandaşlıklarının olmaması. Güney aynı zamanda petrol bölgesi, petrollerin korunmasında güvenlik olarak bunlar önemli. Şimdi bu gruplar bu iç savaş sürecinde insan ticareti zaten yapılıyordu. Bunun üzerinden örgütlenmeye başladılar. Yani baktığınızda güneydeki mafya örgütlenmesinin bir yanı teknik 2012 13 döneminde Kuzey Mali'de savaşan ve silahlarıyla geri dönen Türeklerin önemli bir rolü olduğunu biliyorsunuz. Ama Libya'da insan kaçakçılığı yapan tek grup bunlar değil. Orta Libya'da başka, Kuzey'de başka örgütlenmeler var bu insan ticaretini ya da insanların batıya göç etmesini önlemek üzere biliyoruz. Cumhurbaşkanı her gün söylüyor, 3 milyar dolar mı verecektiniz, hala vermediniz, paraları bekliyorum diyor. Buna çok benzer bir anlaşmayı Libya, Tripoli dışında çok etkisi olmayan hükümetle de yaptılar. O hükümetle de bu şeye belirli bir miktar karşılığında İtalya'ya geçişi engellemek üzere bir anlaşma yaptılar. Ki çok etkili. Ama çok daha kötü olanı geçtiğimiz sene Avrupa Birliği Libya'daki insan kaçakçıları, mafya ile anlaşma. İnsanların Avrupa'ya göç etmesini engelleyebilecek bunu yapan Kriminal örgütlerle anlaşma yaptı göçmenlerin ya da mültecilerin Avrupa'ya girmemesi için. Baktığınız zaman pek çok dert aslında her tarafta aynı ve bunu üreten yapı Avrupa Birliği, Türkiye, Sünni, Hristiyan olmanız değil. Aa. İç savaşlar çok hızlı milis üretiliyor. Bu milisler aslında başlangıçta var olduğunuz, yaşadığınız yeri kendinizi korumak için olan milislermiş gibi görülüyor. Bunun çok azı politik milisler pek çoğu günlük yaşamı idame ettirmeye yönelik milisler ve bu milisler bir süre sonra mevcut toplumsal, ekonomik yapı içinde edildikleri gücü bırakmak istemiyorlar. Yemen'de şu andaki iç savaşta herkes nerede, hangi aladı kontrol ettiğini biliyor. Birbirine muhalif çatışan milisler ticaret konusunda, dün Savaşı'nda da bunu görmüştük. Ticari, ticari konularda oturuyorlar, belirli malların girmesinde, pazarlanmasında işbirliği yapıyorlar. Onun yanında da politik olarak da savaşıyorlar. Milislerin milis olmaktan çıkıp mevcut devlet yapısı içine entegre edilmesi önemli bir soru. Pek çok kere barışın kurulabilmesinde en büyük engellerden bir tanesi bu. Hatırlayınız Barzani talabani Çatışması hiçbiri ne bir taraf ne diğer taraf kendi peşmel gelenin özel bölgesinin ordusu altında tamamen entegre olmasını kabul etmedi. Aynı şey aslında hiç şaşırtıcı bir şey değil. Yemen'de var. Libya'da aynı mesele yaşanıyor. Suriye'de aynı şey var. Suriye'de işte büyük hayaller var, Yakında kurulacak, yatırımlar yapacağız, çok para kazanacağız filan. E herhalde hiç tartışmasız çok para kazanacak birileri varsa silah ticareti yapanlar kriminal örgütler. Ondan sonra vakit kalırsa artık eşyalar mı yaparsınız, ne yaparsınız bilmiyorum, bence mi size kalmış. Ama bunun için çok uzun bir yol oldu bu milislerin çok temel bir mesele olduğunu vurgulamak isterim. Son olarak biraz soktum. Ee, bu networklerin politik olanları üzerinde konuşmak isterim. Aslında buradaki pek çok politik network isyanlarla birlikte ortaya çıkmış networkler Daha önce vardı ve bu var olan networkler Zaman içinde güçlendi ya da zayıflandı. Bunlardan <gülüyor> bu kadar çatışma ee, bu Networklerden en önemlisi Müslüman kardeşlerdi. Müslüman kardeşler örgütlenmesi Türkiye'deki <gülüyor> hükümetin de Hayallerini <gülüyor> süsleyen bir net network'tü. Ama biliyoruz, şu da kuruldu. Bugüne kadar her yerde örgütlenmesi var bölgede ve her birinde de özel yapıya sahip temel biyoloji aynı örgütlenmede bulunulukları ülkeye göre değişim oluyor. Bulundukları ülkeye göre o temel ideolojide modifiye etmek mümkün ama birbirleriyle ilişkili ve bağlantılı. Mısır'da iktidara gelme, Körfez ülkelerindeki monartları korkutan bir süreç oldu. Çünkü biliyoruz ki 1950'ler artmışlar, Körfez ülkelerinde, eğitim sistemi kurulurken kendilerinin yetişmiş nitelikli insanı olmadığı için bu ülkelerde eğitim sistemini kuran, öğretmenlik yapanlar çok büyük ölçüde Mısırlılar ve biraz onlardan az olarak Suriyeliler. Bu Mısırlıların önemli bir bölümü de o dönem Nasır'ın özellikle bastırmasından sonra bu ülkelere kaçan Müslüman kardeşler vermek Suudi Arabistan içinde eğitim bakanlığı kanalıyla ve tabi oradaki vahhabi ideolojiyle karşılıklı etkileşim içinde yeniden ideolojinin yorumlanması mevcut yönetim için bir tehditti. O nedenle de Suudi Arabistan Müslüman kardeşlerin kesinlikle bastırılmasını istiyordu kendine karşı. ...başka hoşnutsuzlukları organize edebilme potansiyeline sahip örgütlü hareket olduğu için. Diğerlerine baktığınızda Katar'da çok rahatlar. Katar'da bu iş niye oluyor, niye Katar'dılar korkuyor diye. E, bu altış oluş süreçlerinin bir faydası da daha önce bilmediğimiz bazı bilgilerin ortaya dökülebilme imkanının olması... Öyle güzel bir belge de ortaya döküldü ki Katar devleti şehir Müslüman kardeşlerle anlaşmaya Evet eğitimde çalışacaksınız. Ticaret yapmanız serbest ama asla Katar'ın içinde örgütlenmeyeceksiniz. Örgütlendiğiniz andan itibaren çıkarılacaksınız. Dolayısıyla şeyde Suudi Anadoluistan'da çok rahat bir hareket alanı bulan. Müslüman kardeşler Katar'da görece olarak ama network için çok önemli ticaret alanında ve eğitimde hiç iç politikaya karışmadan, formal olarak asla örgütlenmeden yaşamına devam etti. Hala Türkiye özellikle bu Mursi'den sonra bu süreç içinde pek çok Müslüman kardeşler üyesi için Türkiye güvenli bir bölge. Mevcut iktidar dolayısıyla anlaşılır bir içinde eski bağlantıları nedeniyle de Müslüman kardeşler üyelerine oturma hakkı, çalışma hakkı Şimdiye kadar olmadığı için şey Türkiye, Müslüman kardeşlerin gelecekteki diye diyelim örgüt yapısının değişmesinde liderlerinin ortaya çıkmasında kritik bir rol oynuyor. Bunun iç politikaya etkilerini artık çok tartışmayacağım ki gitmiş politikadan gitmeye uğraşıyorum. O nedenle yoksa olmadığı için değil son derece önemli olduğu için. Diğer bir network çok önemli Radikal İslami hareketlerin, networklerin, bu da yeri. Yani Afganistan mücalitleri diyelim tırnak içinde örgütlendiği andan itibaren tüm Orta Doğu ülkelerinde bu network var, Türkiye'de de var, Avrupa'da da var. Bu network'ün nitelik değiştirmesi, yön değiştirmesi önemli ve ilginç bir süreç. Şimdiye kadar olmayan yeni yolların oluşturulması, yeni deneyimlerin kazanılması ileriyi mutlaka etkileyecek. şeyde yani Libya'da savaşan çok genç insanlar bu savaşa katıldıklarında bunlar 20'li yaşlarında ilk defa ölü bu, bu çalışmalarda görüyorlar ve son derece travmatik etkileri var. İçeride savaştıktan sonra bir bölümü Türkiye üzerinden Suriye'ye Suriye yeni deneyim kazanmalı. Sadece Hizbullah deneyim kazanmadı, bu radikal örgütlenmeler de kazanıyor. Ve onların İslami gelecek tahayyülleri, farklı İslami grupların gelecek tahayyüllerinde hiç İslami yönetim altında yaşamak istemeyen, layıkların gelecek tahayimleriyle çatışma içindeyim. Biraz fazla uzaktan farkındayım ama şöyle toparlamaya çalışayım. 2010 sonu, 2011'den itibaren Orta Doğu'da yaşanan süreç bu yüzyılın gelişmelerini belirleyecek nitelikte bir alt yüz konusu. Süreçten en çok ürkendir. Bir biçimde bu süreci kontrol edebilmek için her türlü mekanizmayı kullanıyor. Ama biliyoruz ki toplumsal olarak var olan bu babasızlık bugün şu anda her yerde devam ediyor. Bu bastırma uzun süreli kontrol olabilir ya da olmayabilir. Onları bilebilir. Tarihin tam içinde yaşadığımız için. Zannediyorum birine iyilik olsun diye mi, kötülük olsun diye mi, ilginç zamanlarda yaşayınlardı. Zannederim şu içinde yaşadığımız günler, bu bölgede yaşayan herkes için çok ilginç zamanlar, farkında olmakta ayrı bir ilginçlik kazanıyor zannediyorum. Çok teşekkürler. buyur. Genema teşekkür ederiz sunuşu için. Kış politiklerinin değişen dinamikleri oturumuna başkanlık edecek olan Sayın Profesör Doktor Faruk Sönmezoğlu'nun özgeçmişini okumak istiyorum. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitiren Sönmezoğlu 73-75 yıllarında aynı fakültede doktora, kur ve seminerlerini tamamlayarak sertifika aldı. 76 yılında aynı fakültenin Siyaset Bilimi Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1980 yılında doktor, 89 yılında doçent ve 96 yılında da profesör oldu. 97 yılında aynı üniversitedeki siyasal bilgiler fakültesine geçti. Bu fakülte bünyesinde çeşitli idari görevlerde de bundan sönmez olduğunun temel ilgi alanları, uluslararası politika ve dış politika analizi, yakın dönem diplomasi tarihi ve Türk dış politikasıdır. Bu konulara ilişkin çeşitli çalışmaları bulunan Sönmez Oğlu 2017 yılının Şubat ayında yaşattığından emekli olmuştur. Oturumu başlatmak üzere Sayın Hocam'ı kürse ederdim. Doktor Burhan Şeratı'lara ayrılan, bunu unutmuyorum yani söylemeden geç geçiyor diye değerlendirmeyi armağan edilen bu ikinci oturumuna başlıyoruz. Önce ben katılımcıları, anonistleri, yanıma davet ederim. Kendileri de burada olsunlar. Ardından toplantıya başlayacağız. Bu Seniye teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Hakan Güneş, Profesör Doktor Cem Terzi ve Profesör Doktor İlhan Uşşak buyuz. Evet. evet. Şimdi e, ben de bu kolay yoldan gideceğim. Başka e, araşımандarda yapılan bir de araştırmayı burada var olan bu sıra sırasından devam ettim de yani, bu sıra göre ben yani, bu sırayla, neden sırası gelebilecek yani, hiç ilgili konuşmacılarımızı bu yöntemde yani, göz geçmişlerini okuyacağım Mete Çubuk Üniversitesi basit yayın yüksik bitiren müte çocukçu Marmara Üniversitesi Sosyal Müdürler Enstitüsü televizyon bölümünde yüksek lisans yaptı. Gazeteciliğe 1986'da e, başlayan çocukçu Karacan yayınlarında ve nokta dergisinde çalıştı. Kanal 6, ATV, Star TV ve halen de NTV'de muhabirlik yapan çocukçu 2006-2011 yılları arasında eee Enginli Haber Müdürü olarak çalıştı. Eee halen TV'de Mete Çocukçu ile Pasaport adlı bir programı eee düzenli yapıyor. Diyar-ı biz Savaş ve Çalış Bölgesi'nde haber yaptığı uzun yıllardır Orta Doğu'yu takip ediyor, yazıyor, konferanslara katılıyor. Başta Türkiye'ye gözeteciler cezidi, Sedat Sımavi, çağdaş gözetici, e, gözeticiliği, medya ve siyaset dersleri veriyor. Bizim Filistin 2002 yılında, ateş altında, gözeteciliği 2005 yılında, Orta Doğu'yu demiş işgali 2006 yılında, e, yıkılsın bu düzen ayaklanmaları ve sonrası 2012 yılında adlı kitapları bulunmaktadır. Evet, kendisine e, konuşmasını yaptığı üzere e, sözü verelim. Sanıyorum, e, sanıyorum. Evet. E, yaklaşık 25 dakika civarında bir konuşma zamanı. O zamanı sattı bu şekilde Hocam çok teşekkür ediyorum. 25 dakika konuşuyordum bilmiyorum ama. Ben de İktisayatçılar Ceviyeti'nin bir davet ettiği ve konuşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Sayın Burhan Hoca'ya da saygılarım buradan. Suyuyorum, katılımcıları da. Hoş geldiniz diliyorum. Eee... Bilmiyorum, ben herhalde zor iş bana düştü. Başlangıçta, yani nereden başlayacağım? <gülüyor> evet, ben açıkçası şöyle bir planlama yaptım. <gülüyor> Özür dilerim. <gülüyor> ee, malum bu içinde Suriye Savaşı'nın 7. yıldır bitirdik. Yani 15 Mart itibariyle. Bunu biraz kerteniz olarak seçtim. Çünkü, çünkü sonuçta 7 yıldır bölgede yaşananlar biraz dünyanın belli yerlerinde belirleme e, niteliğine e, kavuştu diyebilirim. Türkiye'de bunun e, içinde. Hatta bugünden baktığımızda yani 7 yıl önce e, nasıl başladı? Kim vardı bunun içinde? Niye başladı? Bugün neredeyse sorusu. Artık neredeyse yok. Kimse bu soruları da sormuyor. E, kimse yani birkaç e, aktör dışında kimse olduğu yerde değil. Belki bunun içinde bir tek Suriye yönetimiyle İran'a katabiliriz. Onlar 7 e, önce durdukları yerler. Onun dışında hiçbir ülke e, o noktada değil. Herkes farklı ittifaklara e, girdi. E, Çıktı. Çok hızlı e, ilerleyecek olursam belki biraz hatırlatma e, babında e, 2011 sanırım e, Haziran'ıydı. Yani Haziran'ında e, Cişer Şuk diye kuzeyde e, bir bölgede Suriye ordusuna bir karargah e, basıldı. O güne kadar e, yani görece barışçıl işte demokratik taleplerle yola çıkan insanların sokaklarda gösteri yaptığı rejimin e, tam olmasa bile yine sert yaratı verdiği bir tür bir söz konusunda. ama bu Cihişer Şuh baskınından sonra e, artık savaş başlamış oldu. Bunu niye vurgulamak istiyorum? E, bu baskın Öncesi ve hemen sonrasında birden sonra içinde bir sürü silah grubun olduğunu gördük. Bunlar birden çıktılar ortaya. Ee, belli ki ya ordu örgütlenmişlerdi ya da daha önceden, hakikaten yani bir komplo teorisi olarak değil e, örgütlenerek bir şey sokulmuştu. E, sonra malum bizim sınır hemen açıldı. E, mültecilerin gelmesi için yollar e, kuruldu vesaire vesaire. Eee 2011 Haziran'da başlayan bu şey e, aslında Türkiye'de radikalizmin ilk ipuçlarını verdi. Hızlıca devam edecek olursak e, ikinci önemlisi bunun hemen ardından işte Öztürk diye bugün Afrin'de e, bulunan bir grubun hemen örgütlenmesi ve Türkiye'nin içinde örgütlenmesiydi. Ve ilk kez e, Türkiye Cumhuriyeti komşu bir ülkenin muhalif kendi toprağında e, örgütleme e, kaydını tarihe geçirdi. Ve 2012'nin e, efendim Temmuz'u bu da önemli. Bu niye önemli? Bugün Suriye'nin kuzeyinde olanlar için önemli çünkü 2012'nin e, Temmuz'unda Şam yönetimi bütün kuzeyden neredeyse bütün kuzeyden çekilerek e, o gün daha çok fazla tanımadığımız YPG ve PYD'nin o alanları bıraktı. Çünkü bir, mücadele edeceği alanlar başka taraflardı. Daha sert alanlar o tarafa güçleri kaydırdı. İki, e, Türkiye'ye karşı kendince bir baraj oluşturdu ve ileride belki tırnak içinde kullanabileceği bir alanı e, orada yarattı. 2012'nin Temmuz ayında. Bugüne kadar gelen e, yani yedi yıl sonra ya da altı yıl sonra hani nereden çıktı? Buraya nereden geldiğini Belki başlangıcı burası. 2013 e, yine bizim önümüzdeki yıllarımızda da domine edecek, e, belirleyecek, şu anda askeri olarak inilmiş bir görüntüse bile belki başkomuşmacılar da değinecektir. E, IŞİD ya da DAEŞ denilen ortaya çıkması. 2013. Şimdi evet, askeri olarak pek ortada yoklar. Başka bir taktiksel e, boyuta geçtiler. Ee, ama bir süre sonra hem bireysel hem örgütsel olarak yeniden çıkmayacakları e, yönünde herhangi bir belirti e, yok. 2013 o yüzden e, önemliydi. Bundan sonra da IŞİD, belki bu e, hem bölgede hem dünyadaki dinamik e, değişen politikalarda e, eskisi kadar olmasa bile belli noktalarda hem terör eylemleriyle hem Irak ve Suriye'nin geleceğinde e, politik gelişmelere bağlı olarak yine rol oynayacaklar. Ee, tabii ki 2014'te Musul baskını IŞİD'in e, ve e, Kobani saldırısı. Kobani saldırısı da başka biliyorum. noktası. Hem bugüne ait hem ileriye ait. E, ne oldu? Yani Kobani saldırısı aslında Amerika'nın yeniden Suriye ye dönüşünün tarihi. Çünkü başka biliyorsunuz Türkiye'yle dediğim Suudiler, Katar vesaire herkes buradaydı ve başka bir Suriye için yola çıkmıştı. Yani hesap yönetiminin başka bir şey kurulması için. Daha sonra farklı nedenlerle Obama yönetimi yani benzetme işte arabanın arka koltuğuna geçti, Türkiye'yi bıraktı vesaire. Çok biz bu işe bulaşmayacağız dedi. Ama 2014'te Kobani saldırı ise tekrar döndü. IŞİD'e karşı dönüldü. Ama bundan sonra e, Amerika'nın varlığı kıvamını sadece IŞİD'e karşı mı? Yoksa e, belki Hakan anlatacaktır, bilmiyorum. E, orada yeniden bir yer almak, Rusya'yı orada dengelemek ve bundan sonra işte Suriye-Irak hattındaki politikayı belirlemek için mi? E, yine bizim bu dönemlerde bizi tartışacak konulardan birisi. Ama onlar da işte bu Kobali tabii ki bunların Kürt da Kürtlerin geleceği ilgili e, soruyla beraberinde getirdi başlangıcı Kobayet'i ve 2015 Rusların e, en sağlam adımlarıyla Suriye'ye girmesi yani tamamıyla Suriye alanına girip Suriye'deki bütün o güne kadarki dengeleri değiştirip rejimin bugün kendini konsol edecek yolu açması ve bugünkü haritada e, belki üçte bir diyebileceğimiz ki önemli, verimli bir Suriye'yi rejime e, ya da Suriye yönetimine kazandıran adımların bir şekilde atılması. Ardından aslan süreci, süreci diye bilen bir şey. Şimdi bunları niye anlattım? Aslında tabii bunlar bildik şeyler. Koronoloji. Girdiğimiz zaman her yerde ulaşabileceğimiz bilgiler. Ama bunların birçoğu belki de hepsi e, önümüzdeki dönemde e, bölgede e, belirleyici olacak ana aktörler ve ana noktalardan e, birkaçı, belki de e, hepsi. Çünkü bugün geldiğimiz e, noktaya baktığımızda e, Türkiye olsun, Amerika olsun, Rusya, İran yani kimi sayacak e, olursak bunların birisiyle ya da birkaçıyla e, ilintili e, durumda. Şimdi bundan sonra bir hızlı bakacak olursak... E, <gülüyor> dediğim gibi yani Şam Suriye yönetimi de İran başlangıç noktasında duruyor. Onun dışında o noktada duran yok. Çok değişken. Duruma göre, alana göre, zemine göre değişen ittifaklar var. Onun için eskisi gibi bir takım analizler yapamıyoruz. Yani şu şunla beraber, bu bununla beraber diye. Bir takım dengeler çok kolay değişebiliyor. Yani asrın operasyonuna bakıyoruz. Yani, e, ilk yaptığımız yorum Ruslar e, nasıl davranacak? Hava sahasını açacak mı? Açar mı? Açmaz mı? Açıyorlar. Acaba afile merkezine girmesine izin verirler mi? Yoksa orada mı durdururlar? Hayır durdurmuyorlar. Ondan sonra başka bir şey kurmaya çalışıyoruz. Acaba Ruslar ne yapmaya çalışıyor? Türklerle ee, arasını mı? Yani Amerika'ya e, karşı Türklerin burnunu oturtmak için de benzetmeyi yapıyorum. Yani, sürtmek istiyoruz. Ee, Amerikalılar orası bizim bölgemiz, operasyon bölgemiz, ilgilendirmez ilgilendirilmez galiba ki o saate kadar YPG, PYD ile bir ihtiyaç edilmiştir. Dolayısıyla anlık, aylık, haftalık belirli periyotlara dayanan bir takım bir kısmı bizim de bilmediğimiz ittifaklar oluşuyor. Yani eskisi gibi net cepheleşmeler yok karşımızda. Ee, Türkiye de öyle. Yani Türkiye şimdi yola nasıl çıktı? Bugün hangi e, noktada? Ama şu artık geçe işte şunu söyleyebiliriz. Katılalım mı, katılmayalım? Yani dört ay önceki durumunda değil. Kimine göre çok daha avantajlı durumda. Çünkü 4-5 ay önce sulu denklemin içinde değildi. Bu şekilde değil, değildi ama şimdi biz zaten denklemin tam da ortasında. Hatta 3-4 ay önce yani saat işte annede konu konuşmuştuk. İşte bu asanta süreciyle ilgili de aslında şunu konuşuyorduk. Yani Suriye'de artık bu iş yavaş yavaş sona geliyor, yavaş yavaş bitiyor ve dolayısıyla evet hemen bitmeyecektir ama alanda yani silahlı kısmı bitiyor, diğer kısmı başlayacak derken bütün bu teori çöktü. Yani savaş yeniden başladı, başka bir şekilde başladı. Türkiye içeri girdi. <gülüyor> Amerikanlar da Ruslar, o, o değil mi? Derzor'la orada kapışıyorlar her ne kadar paralı askerler ne şey kadar yapsalar, savaşsalar bile yani ileri başka mesajlar geliyor. Onun için hani altı önce söylediğimiz bugün çok fazla geçerli olmuyor. Ee, şimdi şöyle bakalım. Biz konuşmacılar muhtemelen oradan bahsedeceklerdi. Dört beş tane alan var önümüzdeki dönemde. Bütün bu, bu gelişmeleri belirleyecek belki de daha fazla. Ama en önemlisi bütün bu Suriye dışında önümüzdeki dönem yaşayacağımız işte bu Suud İsrail İran'a karşı, İran'a İran karşı Suudi Arabistan, efendim, e, İsrail attı. Bu zaman zaman hızlanacak, zaman zaman e, yavaşlayacak, ama önümüzde en azından Obama gidene kadar bu gerilimin e, üzerinde yaşayacağımız çok net olarak ortada. İkincisi tabii ki Suriye'nin Trump, evet. <gülüyor> <gülüyor> Belki hala onu başkan seviyor. <gülüyor> Trump gidene kadar, evet. E, tabii ki Suriye'nin geleceği. Ama Suriye'nin geleceği derken biraz önce bahsettiğim gibi, yani e, geleceği bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı bu gelecek ne kadar bir gelecek? Yani yapılan araştırmalar <gülüyor> dünyada e, iç savaşların 15 yıla kadar uzadığını bize e, gösteriyor. Dolayısıyla bu ortalama üzerinden gidersek daha 8 yılımız var gibi e, Burada tabi ki Amerika ve Rusya'nın burada dengeleri nasıl kuracağı ve kimlerle nasıl ilerleyeceklerine bağlı. O yüzden hani şunu açıkça söyleyemiyoruz. Bir sürü teori var işte. Amerikalılar efendim Irak ve Suriye'de bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Yani öyle emin değilim. Bilmiyorum yani bu bilen ne olduğunu da Amerikalıların da bunu bilebildiğini açıkçası düşünmüyorum. Yani çok, çok ince şeylere bağlı. Yani şöyle karşılaşabiliriz. Orada bir pazarlık yapılır. Bir takım FETÖ bölgeleri Suriye yönetimine Ruslara bırakılır. Ee, e, YPG'siz Kürtlerle bir e, gevşek bir federatif şey oluşturabilir. Bunlar hepsi e, olabilir. E, ama e, hani çok net olarak şöyle geldiler. İşte devlet kuracaklar. O zaman Irak'taki referanduma niye hayır dediler ve hala niye uzak duruyorlar? Bunların hepsi soru işaretidir. Yani net bir tablo yok. Çünkü burada net tabloyu koyduğumuz zaman çözümü buluyoruz. Ama böyle bir çözüm de zaten hayatta yok ve olmadığını da görüyoruz. Ee, burada önemli olan şu. Hocam, mı? Ee, Suriye ve Irak'ta e, hep konuştuğumuz, şimdi bıraktığı seçim videomu ise'yı e, bizi işte bu EFKA'yı da, işte DAEŞ-İşit unsurlara, hep böyle yataklık yapan, bunlara biraz daha zemin hazırlayan eee Kitlelerin kütlenin ne olacağı. Burada bir şey oldu yok. Musul ışıktan alındı. E buradaki kitle ne yapıyor? Yani Perpelişan keza böyle. Ve Bunlara ilişkin bir projeksiyon yok. Yani bu işte bizim hani Sünniler dediğimiz ya da işte. E evet öyle adlandırdığımız kesimle ilgili herhangi bir proje yok. Yani bir süre sonra işte ışık gidecek. Başka bir şey gelecek. Ya da bu insanlar başka bir şeye gelecek. Bu çok önemli. Benim önemsediğim bir şey. İkincisi Kürtlerin ne olacak. Yine hatırlıyorum yani 2013-2012'lerde ya da bu barış süreci zamanında hep şunu kuyuyordu. 21. yüzyılın onlarca da yazı vardır. Kürtlerin yüzyılı olacak diye. E, ya Türkiye'de ama başkaydı. Irak'ta başkaydı. Suriye'de e, başkaydı. E, bilmiyorum belki de e, onun cazibesi de hem Irak'ta hem yani Kürtleri biraz şey ya cesbetti bu yaklaşım. Ee, ama bunun çok kolay olmayacağı açıkçası e, görülüyor. Yani 21. yüzyılın ve gerçekten Türkiye'nin yüzyılının olacak. O da bir soru işe. Ama bir şey olacak sonuç olarak. Yani bu insanlar burada yaşıyor. Burada olacaklar. Ya onlarla ilgili farklı bir tasarrufta söz konusu olacak. Dediğim bir federasyon ya da başka bir şey ya da buradaki gibi bir bir yapı I, ama şu görüldü ki e, gerçekten e, hani bizim eski paradigma dediğimiz işte o büyük güçler envanter güçler e, bir takım şeyleri böyle açma açmak içe bazı şeylerde maalesef olmuyor yani onlar ancak romantizm sınırında e, kalıyor çok açıkçası ben PGPD'nin kantonal sistem onun üzerine kurduğu ideolojik siyasi yapıda da başından beri romantik olmuşumdur yani bir de tabi ki bunlar savaş sırasında ortaya atılanlar, normal hayata geçirilemeyen uygulamalar. Ee, bunu tabii göremedik yani uygulaması olacak mı, olmayacak mı diye ama ayakları yere basan özellikle Orta Doğu'da e, uygulamalar olduğunu çok fazla düşünmüyorum ve ileride de e, çok fazla yaşayabilecek gibi değil. Ama şu olacak, bu bölgede Türkiye'de dahil olmak üzere maalesef e, bir süre belki olmayacak ama terör e, hayatımızın bir parçası e, olacak gibi görünüyor. Çünkü bizim IŞİD dediğimiz, el kaydı dediğimiz yapılar sonuçta şu anda Suriye'de yer altına geçme bile küçük e, yapılarla, küçük yapılara dönüştüler, normal hayatlarına döndüler. Bunlar bir süre sonra başka şekillerde ortaya çıkacaklar. Ve sözlerimi ben buradan biraz da Türkiye'ye gönderme yaparak e, bitirmek istiyorum. Tabii Türkiye'nin de Suriye bağlamında Kürtler özellikle özellikle İdlib'deki e, yapılanmayla ilgili e, sorunları e, olacak e, duruyor. E, özellikle İdlib'deki e, sorun e, Türkiye sınırlarının içinde de olduğu takip edilen, belki edilemeyen birçok bir e, tehlikeli unsuru da barındırıyor. Çünkü bu çözüm bir şekilde Türkiye'ye bırakılmış durumda. Türkiye bunu nasıl çözecek altından, nasıl kalkacak, nasıl sisteme mi entegre edecek soruyerek yoksa bir tarafı Türkiye'ye açık bir yapı mı olacak bu ilgiliki yapıların bunlar da bizim için Türkiye'de hem iç siyasetin hem dış siyasetin önemli konularına başlığı olacak gibi görünüyor diye sözlerimin burada tamamlamak üzere teşekkür. Eee, evet, teşekkür ediyoruz. E, i̇kinci ikinci konuşmacımız Hocam Doktor Ayhan Güleş. Eee, ben kendisini yırt hastalığıma var. Biz size tanıtman gerekiyor. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, ve lisansını Boğaziçi Üniversitesi tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde orta ansında Siyasal Komünikasyon ve Mobilizasyon Kurulu Doktora Tezini 2005 yılında tamamladı. Orta Asya'da Kırgız Amerikan Üniversitesi ve Uzbekistan Taşkent... ...Fransız Orta Asya Araştırmaları Enstitüsünde ve Kazakistan Almatı Kümün Sosyal Araştırmalar Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. İngilizcenin ve Rusça, Fransca, Kırgız, Kazak, Özbek Kuşmalar. Yine nasıl bazıları ben kaybar. ben ayı hatırlıyorum. Ve diğer bölge e, diğer bölgeleri bilen, Doçent Doktor Hakan Güneş'in orta Asya başta olmak üzere eski e, Sovyetler Birliği ülkelerinin e, sosyal ve siyasal görüşmeleri konulduğunda ulusal ve uluslararası çeşitli bakış açıları vardır. Doktor Güneş son dönemde siyasal İslam senekiği ve iç ve dış politika ilişkileri konuların üzerine durmakta, İran ve Orta Doğu ülkeleri üzerinde dersler verdik dedi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Mecliler Fakültesi, Uluslararası Müşker bölümünde öğretik Evet, e, arkadaşlarımız şeye bir sözü veriyoruz, görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Böyle kendisi bilinir. İyinleyince biraz doğru gidiyor. Burada öğrencilerim var, hocalarım var, yüksek lisanslı tez hocam var, böyle başkanım var, biliyorsunuz başkanım var, birçok dersini aldığım hocam var. Benim için çok ilginç ve heyecanlı bir yemin e, burası. Ben de yüksek lisans fakültesinde yüksek lisanslıyam. Burası Cemiyet Partisi olarak doğalar kendimi görüyorum ve birkaç kez davet ediyorsunuz. Cemiyette giliyoruz. Çok da güzel konuşmalar dinliyorum. Kendi konusundan bana ilginç gelmeyecek ama belki size ilginç gelir. Onun için biraz bu başlık yani Türk Dış Politikası başlığında ne diyeyim kafa yokluğun konulara ilişkin olabildiğince sistematik çok yapılandıran ama olabildiğince sistematik kısa bir sunuş yapmaya çalışıyor. Şimdi Türk Dış Politikası dediğimiz zaman doğal olarak bu konuşma serisinden danışılacağı üzere örneğin şu anda Türkiye'nin Balkanlarda ne tür bir siyaset izlediğini konuşuyoruz. Türkiye'nin avlu bilgi ilişkileri, bir üyelik sürecine ilişkin şu anda hükümetin ne tür bir politikası olduğunu konuşmuyoruz. Türkiye'nin 90'larda itibaren Kafkaslar ve Orta Asya ne aşamaya ve nereye gideceğini hakkında konuşmuyoruz. Varsa yoksa doğal olarak bütün ağırlığına kaybolmuş olduğu Orta Doğu bölgesi. konuşuyoruz Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle. Ve daha, daha anlamda aslında Suriye bir adım daha aramlandık üzere ama e, çatışma bölgeleri olarak o yeri ıı, Irak'taki ıı, bölgelerle hatta onun da içindeki bölgelere ilişkin tutumunu konuşuyoruz. Türk dış politikası güncel hali ıı, dediğimiz zaman. Şimdi tabi bunu ıı, yani hakikaten her dönemde çok ilginç. Iı, Ortadoğu zaten hep öyleydi. Hem ıı, küresel güçler ıı, düzeyinde ıı, bu güçlerin bölgeye yaklaşımı ama yani Amerika Beşik Devletleri ıı, Rusya Federasyonu ve diğer sayıcı için. Çin İngiltere'yi Fransa'ya, Afan'ın sayıcı için. Ardından bölge ülkeleri, yani Tudoristan, Mısır, Türkiye, İran, hemen baştan sayılabileceğimiz, yani İsrail'e ekleyebileceğimiz düzey, onun altından işte ulusal ve ulusaltı aktörleri sayılabileceğimiz bir düzey var ve bunlar da, örneğin görece soğuk savaş döneminde olduğu gibi, işte Etin'de ifade etti gibi kestirilebilir bir tıpak zincirler içinde değiller. Yani aslında Orta Doğu için de sayılacak Yani Hindistan ee, ...en büyük belki çelişki yaşadığından... E, ...Rustralya'sı ekonomik paylaşım süreçlerinde, ...hem de işte sınırlı güvenlik... pek çok açıdan sorun yaşadığı... ...Çin'le Briggs için de... ...Rus ile alıyor ama Çin'e karşı... E, ...ABD ile ilgili... ...işte Avustralya'ya... Avustralya, Avustralya, ...Japonya'ya kadar uzanan... E, kuşatma paktının bir parçası. E, efendime söyleyeyim... E, ...yani e, ne diyelim işte... E, ...Afrika'nın doğusunda Eritrea'nın e, haline de baksanız... ...bundan farklı bir tablo görmezsiniz çünkü... Soğuk Savaş sonrası dönemi böyle temel bir özelliği var. Yani kutuplaşmış zaten geçmişleşmişti ama Soğuk Savaş sonrası dönemi giderek bu anlamda bir çok merkezeleşimin özelliği. Şimdi Farkı Hoca'nın yanında esasen ondan aldığım çerçevede konuştuğumda bir teslim edeyim hocanın çok yerindeki yani, bir yani iğrenç bir boyut olan birçok merkezleşme sürecinde olduğumuzu görmek lazım. Şimdi bu bir yandan böyle birinci sınıflara bizim derslerde okuttuğumuz laf ama bir yandan da çok açıklayıcı. Bunların altını çizmek isterim. Çünkü e, doğrusunu isterseniz Türkiye'de iktidarda yani e, önemli düşünce kuruluşlarının e, metinlerine baktığım zaman bunu görüyorum. Dünyayı nasıl okuyor? Yani bir takım adımları atarken büyük güçlerde başta uzun süredir işte stratejik olarak ABD'ye ne tür sorunlar yaşayabileceğini nasıl vesaire baktığınızda <gülüyor> şunu görüyorsunuz ki onlar da bir, bir çok merkezileşme bir fragmentasyon görüyorlar. Yani dünyanın bu halinin geçmişte olduğundan daha fazla. Yani Batı ile sorun yaşadığınızda Mustafa Kemal'den beri belki izlenen bir şey bu. Hani hemen dönüp Sovyetlerle bir pat ya da bir anlaşma içine girme siyaseti çok yeni bir şey değil ama şu anda içinde durduğumuz dönem mi? E, sistemik özellikleri buna daha fazla cevap veren, e, dolayısıyla bu tür aktörlerin zikzaklarını tolera etmeye daha yatkın bir büluslararası sistem özelliği sunuyor bir kere var Bölgeye doğru geldiğimizde, şimdi biz tabi, Nihal Mert'e de, o daha gönderildik, yani karsacı gözüyle, yani ne olacak şimdi, artık ah, bir mi? Peki e, mesela e, aziz bu operasyonda olduğu gibi sonunda benim içten hem Rusya hem de ABD içten mi yani bizim bu kadar dış politika ilişkin analizimiz, çerçevemiz bir işe yarıyor, kestirebiliyoruz. Doğrusu isterseniz e, kestiremiyor, diyeceğimiz kadar karmaşık bir defterin içerisinde. Ama neden kestiremiyor olduğumuz hakkında düşünmeyi tercih ediyorum ben. Yani e, bunun hakkında düşünmek, biraz bunun hakkında konuşmaya aslında çalışıyorum. Neden kestiremiyor olmamız bizim e, veri eksikliğimizle ilgili değil. Çok şükür e, iyi istiyoruz. Yani ne istektaşları, hocaları. E, izliyoruz. Kaynaklarımız değil, bir sürü de değil biliyoruz Sayılır işte. Hep her binden de izliyoruz. Nedir? Peki yine de bizim kestirim yapamamızı geçmiş olarak nispeten daha iyi kestirim yapmamızı engelleyen şey ben giderek bu noktada yani özellikle Amerika Beşik Devletleri'nin belirleyici bir aktör olduğu, evet belki tam oyun kurucu değil ama oyun bozma kapasitesiyle bile hala başa taktör olduğunu eğer kabul edersek Orta Doğu gelişmeleri anlamakta e, örneğin Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni daha ziyade, biraz kestirmeden gideceğim, sonra gerekli bağlantıları kurmaya çalışacağım. Ee, NAFTA zannedi, daha çok böyle um, sustainably stable diye şey yapabileceğiniz, yani sürdürülebilir ve istikrarsızlık politikası izlediği kararlılığı, böyle bir kavram savaştırmaya baktım. Yani bu kadar ya kestiremiyorsak, bu kestiremiyorsunun kendisinde bir şey olduğu bir uh, örüntü olmalı. Ben bu örüntüyü sordur devrilik istikrarsızlık olarak tanımlanır. Ne demek? Bu şu. Yani aslında bir yanıyla layıcaacaksınız ki böyle süslü bir laf kavrama ihtiyacınız yok. Bu aslında mamayın paradoksunu. Osmanlı, klasik kadim imparatorlukların aslında şey yani en az iki unsura yaslanırsınız. Bir birisini kontrol edebilmek için ikinci unsuru yaratır. Yoksa yaratır İşte varsa da bir yandan onu yedek tutarsınız politikas. Osmanlı'nın ilki, Lübnan'da izlediği, Roma'nın e, Filistin'de izlediği, siyaset gibi, gibi. çağrı Kursyası'nın Orta Asya'da izlediği siyaset gibi ve benzeri. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Irak, Suriye ve benzeri bölgelere ilişkin şey, yap. bir ülkeyi bir başka ülkeyle baskılamak ve dengelemek de üzere yükselatıyorsunuz fakat bunlardan örneğin Kürtlere ilişkin yatırımı, sonunda onların bağımsızlaşması veya bağımsızlık çabalarına örneğin tam anlamıyla destek noktasına varmıyor. Çünkü tam da ...sürdürülebilir istikrarsız bunu gerektiriyor. Çünkü o aktörün bağımsızlaşıp bağımsız bir aktör olarak oyunda yer alması, sürecin ne diyelim kurucu olmasa bile oyun bozuculuk vasıtasıyla kilit başa taktürü olarak ABD açısından tercih edilebilen bir şey değil. Benim anladığım şey yani bu kadar silah vereceksiniz, siyasi olarak destekleyeceksiniz, her biri bandıtın yanında yeni bir siyasi merkezi anlayacak vereceksiniz müddetlerinizi buna adapte edeceksiniz. Her birbirinin bir tane şey, başkansolosu olacak. Ve sonunda tarihsel olarak Kürtlerin belki de en büyük fırsatı yakaladıkları anda da hayır diyeceksiniz. Şimdi böyle bir şey yok. Yani dünya tam Irak Kürt şeyinden yani barbarizmi karşısında değil mi? Yani dünyada Sudan bağımsız oldu. Timor oldu. Neyse gidiyor. Yani tam tarihsel andı. Niye olmadı? Şu açıdan soruyorum. Yani bir haklılık tartışması açısından değil mi? Bu kadar böyle bir entiteye destek verdikten sonra neden bunu sağlamadık sorusunu ben daha çok örneğin böyle açıklamıyorum. Aynı şey Suriye'deki Türkler'e ilişkin Amerikan politikalarında da bence kendini gösteriyor. Örneğin Rusya ile kıyaslandığı daha anlaşılır bir durum bu. Ee, Dünyanın silahını e, veriyor. Fakat bunlardan özellikle e, Türk ordusunun hava üstünlüğünü kesebilecek türden olan silahları vermiyor. Onun çok kırmızı çizgi olacağının farkında yani memketleri vermiyor. Bir tanesini Rusya özelliğinden verdirdiği bile asker devrelerine kadar geçtiğini görmüştük ve e, düşündük olayında. Ne yapıyor peki? Dünyanın silahını veriyor. işi ama Aynı zamanda esasen e, Suriye içindeki dengeleri e, şey tasdip ediyor ama bir kere yine Hiçbir Amerikan sözcüsü, dışişleri veya Fenerbahçe Sözcüsü bir kere bile e, Suriye Türkleri düzeyinde bile, geçiyorum Piyl'de, Suriye Türkleri masada yani Google'da bir şey var hemen e, onu check bu cümleyi Bir kere bile bir siyasi temsiliyetin zorunlu olduğu cümlesini kurmadı. Çok net söylüyorum. Kurmadı. Neden? Yani siz bu kadar bir etiteyi oluşturacaksınız, destek vereceksiniz ama bir kez bile Rusya'nın örneği ettiği kadar da çünkü bir asla anayasa giriştiriyor. Ve orada Arap Cumhuriyeti ibaresindeki değişiklikler yoluyla Kürtlere bir savaş açmaya bir kendine göre, doğru, onu da kendi nedenleri var, konuşacağız belki fırsat olursa. Fakat Amerika'nın işte bu tuhaf, yani siyasi bir şey vermeksizin, kıymet vermeksizin evet, bir entete yaratması, işte yine bu tabloyu bence yansıtan olaylardan biri. Şimdi biz tabii çok değerli hocalarından öğrendiğimiz çerçevede ki katılıyorum hala çok geçerli açıklamayla birbirinin onları politikası açıklayacağımız iki şey aldık. Bu son derece doğru. Bunlardan birincisi enerji güvenliği, arz güvenliği başlamak enerji güvenliğiyle ilgili düzenleyici yaklaşımlardır. İşte İran krizine bakışı, Suriye'nin isteme yaklaşımı ve benzeri benzeri. İkinci olarak da çok spesifik bir başlıktır, bu içinde i̇şte çok da tartışmalı bir başlıktır ama önemli açıklayıcı bir konu İsrail'e güvenliğidir. E, bazen ikisi mesela İran söz konusu olduğunda örtüşür. Çünkü İran'dan genel kapısından büyük bir ülke hem de esasen İsrail'i tehdit eden, uzantılara bir tehdit başında geldiği için. Şimdi bu ikisi açıklayıcı fakat yeterli daha ne eklememiz gerekir diye, diye sorarsanız büyük tablodan baktığı zaman da Rusya'da kapı sıcak şekilde yine kısa yollar gidiyorum. Silah ticaretinin de geçmişte de çok değinilen bir konuydu ama çok belirleyici olduğunu hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya silah ticaretindeki payının yüzde 33. Rusya Federasyonu'nda yaklaşık 22-23 bandında olduğunu hatırlatmak suretiyle Rusya'da biraz başka bir bakabileceğimizi bu arada hatırlamış olayım. Şimdi yine de bu üç şey şeyi çözmüyor. Afrin'in hapsini vurduracaklar mı? Ya bu aslında yeterince güçlendirdikten sonra PYD'nin bir statü alması için yani bu çok somut sorularınız var. Değil mi? Yani bunlar nasıl okunuyor, nasıl okunmalı? Bazı kestirimlerde bulunabilecek bir sorusu bunları çözüyor. Fakat bunları çevreye bazı konuları çözüyor. Örneğin Rusya, Irak ve Şah açısından PYD'yle Afrin'in teslim alınması, alınmaması konusunda kritik bir mesele Tabii ki hem enerji meselesinin Suriye'de kilitlendiği Denizol bölgesi ve aynı zamanda burada sadece 40-40 km derinliğinde bir sahanın Irak, İran, Irak ve Suriye dümlen hattına yani İran'dan Hizmullah'a uzanan yegane kara kolu olduğu, olduğu gerçeği. Ve buranın da aslında tek bir kültür bile yaşamadığı halde Suriye demokratik güçleri tarafından kontrol edildiği, edildiğini, sadece 20 km'nin zor bela rejim tarafından kurtarıldığını anımsadığımızda örneğin gözü. Noktaya varıyoruz. Yani ne demek istediğim, şu üç tane şeyi saydığımızda olduğumuzda bir koşulları çözebiliyoruz. İşte mesela burada çözebiliyoruz. Neden zor anlaşıyorlar? Ama yetmiyor demek değil. Şimdi burada bir önemli konunun daha olduğu kanal değil mi? Ama biraz Türkiye'ye doğru geri dönmek zorundayım. Bazı parçalar seçiyorum tabii. Ama daha, daha da iyi. Şimdi Türkiye'deki liderlikte yani karar vericiler diye diyeceğiz, karar verici bir tane. Ondan sonra, onun da, örneğin Rusya ve başka karar verici mekanizmalar gibi, karar verici gibi, nasıl düşündüğüne ilişkin, yani aslında ben sözünü ettiğim takım belgelerden ve düşünce kuruluşlarından nasıl yaklaştığına ilişkin bir fikir sahibi olabiliyoruz ama, şu temel soruyu hep hesabı yer katmak sorudayız. Ne kadar iç politik ile ilgili, eğer hatta anı sıcak olursak, doğal olarak muhalefet partileri, belki çok yerinde bir örneğinizde bilemiyorum, bütün bu gelişmelerin 2019 başkanlık seçimleriyle ilgili olduğu sorular. Yani bu da bizim açımızdan. Yani uluslararası siyaset okumaya, anlamaya çalışanlar açısından tabii ki iç politika, dış politika tartışmasını beraberinde getiriyor. Ve gerçekten o büyük soruyu ne soruyoruz? Yani gerçekten şeye dönüldü mü? Burada daha kınak içinde her ne kadar ise ulusal düzeyde bir politika mı izleniyor? Böyle bir akıl noktasına mı birini yoksa gerçekten daha dar anlamda? Ha pek aslında bunun bir kombinasyonuyla karşı karşıya olmuş olurdu. Orayı görüyorum ki, <gülüyor> şeyde daha fazla e, bunu inşa ediyoruz. Çünkü, ne e, diyorduk? Çünkü, e, yani Kandil mi, mi, yoksa Akhine mi diye soruyorduk, öyle soruyorduk. Ne diyorduk? Şahingale, çünkü işte şu nedenle. <gülüyor> fakat orada işte bir göngajla karşılaştırıldı. E, daha az bir etkilerden bir yani, anlayabildi. Burada mesela karşımıza çıktı. Bunların detaylarını tam e, kestiremiyorum ama, toplamda 7 yılın sonunda neye, niye neyi yapmaya çalıştığı noktasında şunu söyleyebiliriz. Türk dış politikası evet diğer başka ülkelerin dış politikalarına oranla ve Türkiye'nin bundan önceki dış politika rövazalarına oranla daha fazla iç politikayla da ilgilidir. Cümlesini ben kurmak, altını da çizmek isterim. Yani bu gelişmeleri anlamak, anlamlandırmak noktasında diğer pek çok ülkeden daha fazla iç politik rövazalarla davranan bir karar bir ya da kararcı. Dinlemiyorum. Anladınız. Sosyopolit bir şeydi. E, enerjiyi yani böyle bir e, Avrupa doğu istiyor mu batı ile hesaplar katmak zorundayız. Ha tamam sadece tabii Türkiye için derin o şey yapmıyorum tabii ki düşünmeyelim, Bu tür davranışlar pek çok yerde var. Mesela Vladimir Putin çok daha kapasiteli bir ülkenin e, lideri ama Ukrayna'daki korkunç sıkışıklığı neticesinde aslında bir önceki dönem daha yürüyecek enstrümanlarla seçimi almak suretiyle birinci e, turuncu devremin savuşturup yeniden iktidara geldiği başarabilmiş olan Rusya. Bu kez sadece e, bir kestirip Atmanya yani 6'da bir diye tamam kritik falan ama yani en son yani, Slav ve 1'in altındaki ve normal seçimlerle de alabileceği ve aldığı yeri. Bu kez sadece bir parçasını almak suretiyle teslim edildi. <gülüyor> Rus <Kurt> <gülüyor> iç politikası ve Putin'in içeride geleneğine kahramanlaştırma hikayesiyle bağımsız düşündüğünüzü gerçekten çok zor. Yoksa biraz daha sabır olup tamamını yeniden alabileceğini herkes biliyor. Şimdi, e, bu iç politika e, meselesi ne ki Türkiye için galiba çok çok da geçer. Yani, Örnekleri arttırabiliriz ama... Türkiye'nin dış politika konularının fazlasıyla iç politika ile ilişkilendirmiş olması en sadece başkanın eee Türkiye'deki karar kendisi. Seçimlar anlatı seçim, seçim hesaplarıyla ya da ilgili Fulya Hoca'nın bence anlattığı tablo çok kıymetli bir zemin sundu Benim Şimdi son olarak üzerinde Hoca konuyla ilgili. Duruma 65. hükümet 2000, güzel, 2016 saydığımız senzada, 2016 insan yani e, uçak krizinden sonra kuruldu e, şu anki e, hükümet, Binel İyildırım hükümeti de dış politika konseptini biliyorsunuz hükümet programında açıkladılar ve Kamboya'da bir model olan hükümetti. O da az e, düşman, çok dost siyasetli. Bu futur yeni sağlığa politikasına dönüleceği, döneceği, siyaseti çerçevesinde Irak, Suriye ve İran merkezli hükümetlerin geçmişten bir sürü bilen politikalar sürdüreceği ve benzeri örneğini anlatıyoruz. Fakat gördük ki hayır. Yani burada da yani artık sonuna gelindi, duvara çarptı ve döndürüldüğümüz yerde dayın ve dolayısıyla hani böyle eski devlet aklına aslında teslim oldular. Tabii birçok değişik yorumlar yapılmıştı. On da böyle olmadığını gördük. Çünkü aslında karar vereceğe, bazen seçim yani iç dinamiklere ilişkin, iç politika ilişkin, seçim hesapları yaptığı kadar bir de ideolojik şeye sahip çerçeve hesaplığı yani pragmatik olduğu kadar ideolojik çerçeve sahip, ideolojik çerçevesinde bir pragmatik e, esneklik içerisinde alakalı geçirmeye çalışıyor ve bunu da aslında ben e, şöyle okunmasını e, bilerek bir karartılan bir saha olduğu kadar basbaya, yani başka bir kelime de bulabiliriz ama basbaya ifancılık yapılıyor. Şimdi iyi kötü dönüp Yeniden de meta saldırından bakalım. Cibuti ile bir İhvamcı literatürü. Ne sağlar? Efendime söyleyeyim, sevak ısısı çekilmişti kuramlardan biri. Yani yine bir tür o network için çıkış açtığı var diyor. Efendime söyleyeyim, su da bütün bu network bakın birazdan hesabda gel. Bu İhvamcı network'ünulumdu. Evet, ha asıl Osmanlı kardeşler bütün e, network içerisinde. Şimdi e, bir cümleli ifade edeyim. Bu'nun tabii işte, ideolojik kaynaklarında Asan ve Benadan ziyaretlerinde çok farklı şeyler var ama esasen geldiği yerde hiç uzatmadan söyleyeyim temel sebebi şu: Siyaseti değil yani daha radikal diyeyim seküler geleneği güçlü ülkelerde bunlar hayatta geçtiği için ben Daniel Pipes'in kurumasında söylüyor, Ulusal İslamcılık diye formüle edilen şey şu diyor: e, Siyaseti değil e, devleti değil e, toplumun İslamizasyonu geril oldu. Tam olarak Şimdi e, ve bunun da en mükemmel e, örneğinin Türkiye olduğu, e, milli görüşte ben de oldukları böyle konuşuldu. Daha önceki hali için işte, Turgut ve esas itibari Mısır konuşuldu. Yani siyasi kurumları ele sizin bir toplumsal İslamizasyonla dönüşü. Fakat esas itibari toplum tahayyülü, dünya tahayyülü e, bunlar bir tarafa bırakılmış. E, değil Şimdi biliyorsunuz Ruşen e, çok hırdı değil mi ya bu şakırdı? Yani, i̇şte FF Partisi kongreleri izlediğinden beri yani bu kadar çok Mercedes'le gelinen kongre bu kadar bir ürgantinli saçlarla yani bunlar isteseniz de şeriat ilan etmezler diye bir cümle Türkiye'de e, e, şeye döndü. Diyor, tamam canım bu bir yeni anahtır kavramına döndü Ama hayır gördük ki bu ısrar var. yani. Dış politikada bu kadar hata yapıldığını kabul edildiğini, sıkışıldığını kabul edildiğini bunun hükümet programına yani son hükümet programına çivilendiği bir yerde dahi dönüp hala nasıl bir sıkıştırmayla Esad'ın devrileceği üzerine Esad yapıldığı hala Katar Retrofü'nün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani fırsat olan bu bunu yeniden canlandırılacak ve üçüncü kutu hali. Bu ikisi yani Suri Kutu ile Katar Türkiye kutbuna biliyorsun uzun bir bal balayı vardı ve bu işte sonlandırıldı eee ama üçüncü bir üçüncü şey olarak kutup olarak kendini göstermeye çalışıyor. Çok uzak bir farkı da görüyorum. Şimdi dolayısıyla bu iç dinamikler, dış dinamikler derken karar verme mekanizmasındaki e, yetki no, kullanan eee kurumların kişilerine, yani seçim hesapları kadar ideolojik dünyasının da dış politika hesaplarında e, okumaların da yeri yar bulması, e, gereğini mevzuata uygunlamak istim. İkinci olarak da peki hangi sınırlar içerisinde bölgede seyir olduğu diyeceğiz de, önce Amerika Devletleri, sonra Rusya, sonra diğer aktörleri ve tabii ki bölgesel serapöbeleri, Orta Doğu ile ilişkili planlamaların ilk adı nasıl e, okunabileceği e, konusunda bir çerçeve de sahip olmamız gerektiğiyle e, e, ileri sürülmüş olun. Bu noktada özellikle Amerika Devletleri için bu e, sürdürülebilirlik kavramına dikkat etmemiz gerektiği e, önermesini yapıyoruz. Rusya için vakit kalmadığı için bu antijen olucul kritik yerlere ve şu an Rusya yönetenlerin Afganistan senaryosu ile ilgili ve dünyada krizleri nasıl yönettiğine ilişkin abartılan şeyler kadar hani bakmakta yarar olmuyor ki bürübümü geçeyim orada bir model çıkıyor çünkü bunların <gülüyor> içerisinden bir model okuması düşünürdüktesine yani çıkarık yapmak mı? Şimdi son cümlemi yanlış olarak okuyacağım. Sonuç olarak yani bir analiz üzerinden gitmeye çalıştım ama ben bir yurttaş olarak da bir Türkiye'de yaşayan bir insan olarak da tabii ki bir kaygılar içerisindeyim. Çünkü aslında birileri bu kavram hoş değil. Orta Doğu bataklı falan tabii ki de ama bir silahlanma şeyleri yani sat gücün öne çıkarıldığı bir denklemin içine Türkiye'nin de tam olduğu yerini veriyor. Zaten Suudihanistan İran, efendim Çin seribinden Nijerya verilmiştir ne kadar affet olmak her yerde zaten dünyanın bu kullanıyor. Ve bunların bu tür kaynakları var. Ve sonunda aslında bu silah satışı, yani tün yani olmadığı sözde birisinin sebebi sağa diye bir şey sağa büyüttüğü korkunç bir parmağın içerisine Türkiye'de bir üçüncü kutbu teşkil etmek üzere dair olmasının zaten herkesin gözü önünde gerçekleşen bir tuzak olduğunu altını çizmek isterim. Asıl mesele iyi kötü bir önceki dönemde doğal kaynaklara geçiş, çok geniş bir ekonomik, gelpazeli, iyi kötü repatli, demokratik bir gelişim çizgisini denemeye çalışan bir ülke olmaya yeniden böyle, onun üstüne bir şeyler eklemek olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla zaten bir konu oldu ya, yoktu, ya da ihtiyacı göz göre göre büyük okluğunun içine düşmüş durmayız. İyi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. An, bu üçüncü e, için Zamanında esasen iki tane olmuş durumdayız. Evet, e, üçüncü buluşmamız, Profesör Doçent Erzi, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Doçent, 1992 yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1999'daydı, 2003'de, 2004'den ve 2005 yılında profesör olan Ceng Terzi, 28 Haziran 2017 tarihinde baş mevzakçısı olduğu için üniversitede açığa aldı, ardından emekli oldu. Profesyonların terzi, 2014 yılında arkadaşlarıyla birlikte altyazı yapısı derdik oldu. Bu derde 100 bin Suriyeli üniversiteyi ilgilenip bile bir temas etmiş, ihtiyaç da gelmiş. ...ve altı bin militeci yazdığının... ...hanı ve tedavisini gerçekleştirmiştir. Profesyonel teorisi alemine geldik de... ...başkan olarak artık içinde... ...militeciler için bölümlü olarak çalışmaktadır. Evet. E, böylece herhalde... ...Ameriyan kasasını oturtuyoruzdur dış koltukayı. Ama bence... E, hiç bir renk olacak. Çünkü e, hakikaten herhalde... E, ...hani bu insan güvenliği, insan cins beden artık ilgili olmamızın biraz e, insani güvenliği kavramı da güvenliği daha gittiğimizi e, hatırlıyoruz. Bu çerçevede sanıyorum anlattıklarınız anlamlı olacak. E, Buyurun. Merhabalar. Ben önce de davet için çok teşekkür ediyorum. E, bir HİSAP toplantısında dış işleri konuşulurken işte bir genel cerrah e, söz alması e, pek alışığa gel gel bir durum değil ama e, iki konuşmacıdan da e, dinledik hani, içinde bulunduğumuz durumu da kolay kolay e, anlamaya e, imkan yok. Çok karmaşık e, bir durum. E, bizim e, İzmir Merkezli derneğimiz bir Salkların köprüsü bir web sayfamız var. İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Kuşadası gibi pek çok yerde de e, şubelerimiz var. E, sadece İzmir'de binden fazla insan e, Akdeniz Köprüsü Derneği'nin çalışmalarına e, katıldı e, son dört yılda. E, pek akademik faaliyet yürütmedik, kayıt tutmadık. Hani, e, kendi ilkelerimiz çerçevesinde akademinin bilinden, metodolojisinden, özellikle akademisyenlerden de uzak durmaya, dernek ve dernek faaliyetlerini öyle yürütmeye çalıştık. Yani akademiye de bir eleştiriler, mesafeli bir e, yanımız var. E, ama gördüklerimiz, yani sokağın e, bilgisini üretmek, bilgiyi toplumsallaştırmak için raporlar yazdık. O raporları e, kamuoyuyla paylaştık, sempozyumlar, e, çalıştaylar e, düzenledik. E, raporlarımızı e, Arapça'da olmak üzere çeşitli dillere e, çevirdik ve web sayfasımızdan da yayınladık. Şimdi ben bugün e, benden bu konu için istenen konuşma hani e, Türkiye'deki Suriyelilerin e, durumu e, neydi? Onunla ilgili bilgileri e, Akların Köprüsü derginin şimdiye kadar yazdığı e, raporlardan yaptığım derleme sonucu olarak sunacağım. Dolayısıyla bizim dernek faaliyeti bir kolektif çalışma ürünü sunmuş oluyoruz. Göçmen ve göç kavramıyla başlarsak yaklaşık 250 milyon uluslararası göçmen var. Yani 2015 raporunda kibar en son en ee, bu kadar uluslararası göçü tetikleyen şey nedir ya bakıldığında da varsıl ve yoksul arasındaki büyük eşitsizlik, yani ülkeler arasında giderek artan eşitsizlik. Öte demografik dengesizlikler, küresel kuzeyde doğurganlığın düşük olması, iş gücü açığının olması, Avrupa ve Kuzey Amerika'da, küresel güneyde de doğurganlığın yüksek ve iş gücü fazlasının olması, İten kuvvetler, çeken kuvvetler anlamında küreselleşme, neoliberal ekonomi, savaş ve çatışmalar ve son dönemde iklim değişikliği, çok konuşulmuyor ama çok önemli bir göç dediğini. Bir yandan da iletişim ve ulaşımın kolaylaşması tetikleyen şeyler. tabii İktisat Kongresi'nde olduğumuz için bu uluslararası göç göçmen emekçiliği, emekçiler ve e, bu ucuz emek ya da yedek emek gücüne e, merkez kapiteş ülkeleri duyduğu ihtiyaçla ilgili bir rakam e, vermek istiyorum. Bu da öte yandan işte bu e, zorla yerinden edilmiş insanların e, mülkümlerini ayırdığı bütçe vesaire karşılaştığında damlalı da olabilecek bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada ABD'deki göçmenlerin işte biliyorsunuz. Meksikalı büyük göç alıyor ve diğer komşu ülkelerden. kendi ülkelerinde ailelerine para gönderirken banka masrafı yüzde yedi beş olarak kesiliyor. ABD bankalarına kıvan. 2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nden bu ülkelere gönderilen para miktarı 134 milyar dolar. Banka havale masrafları yüzde beş azaltılsa yılda 16 milyar dolar ölçmenlerle yine bir tasarruf sağlanabilir ki bu Birleşmiş Milletler'in göçmenler için ayırdığı bütçenin çok çok daha fazlası. Bu epey bir şey söylüyor şu, an, şu çalışma bize var olan küresel sistemle ilgili. İkinci rapor size aktarmak istediğim OST'nin ekonomi raporlarından biri dokuzuncu raporu. Bu da geçen yıl yayınlandı. Önümüzdeki 50 yılın politik challenge'ları raporun ismi. Ee, orada şöyle bir cümle var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği her biri e, şu andan 2060 yılına kadar e, büyüme hızını e, yavaşlatmadan sürdürmek istiyorsa her biri 50 milyon e, göçmene ihtiyaç var yani 2060 yılına kadar ABD ve Alfa Birliği ekonomilerinin insan gücünü karşılamak için, büyümeyi yavaşlatmadan karşılamak için toplam 100 milyon göçmene ihtiyaçları var. Bu OECD raporu. 2016'da Birleşmiş Milletler'in yerinden zorla edilmiş insanlarla ilgili bir rapor var bu rakam tarihteki en yüksek rakam bulmuştur 65.3 milyon tabii Suriye savaşı'nın buna büyük katkısı var her yer yüzünde yaşayan 122 kişiden biri yerinden zorla edilmiş durumda bu insanların 10 milyonu vatansız yüzde 50 biri çocuk. Bu büyüklükte bir nüfustan bir ülke kursak Avrupa'daki nüfus açısından ya da dünyadaki nüfus açısından en büyük 21. ülke olabilecek kadar önemli bir nüfustan bahsediyoruz yerinden zorla edilmiş insan sayısı. Peki nereden geliyor bu insanlar? Büyük bir kısmını yaklaşık işte iki yıl önceki raporda beş milyon gibiydi ama şimdi yedi milyon olduğunu biliyoruz Suriye. Üç buçuk dört milyonu Afganistan, bir buçuk iki milyonu da Somali'den kaynaklanıyor. Peki bu insanlar nerede yaşıyorlar? Nereye gidiyorlar? Bizi yerinden zorla edeyim. savaştan kaçtıklarında nerede yaşıyorlar? İşte bu e, Avrupa ülkelerinin e, feryat ettiği kadar ağır bir göçmen baskısı altında mı, mülteci baskısı altında mı diye baktığımızda toplamda sadece yüzde on merkez kapitalist ülkelerde yaşıyor. Mültecilerin yüzde seksen altısı komşu ülkelere yerleşmiş durumda ve bu ülkelerin eee ekonomik durumu tahmin edeceğiniz gibi ya geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler. El. Yani, ilginç ve ee, bizim bir türlü e, anlayamadığımız mesele Türkiye yeryüzündeki en çok mülteci içeren ülke. Üç buçuk milyon Suriye'ye kabaca dört milyon mülteciye sahip. Yani bir soru sorulsa ki bu sorulmuyor. Yeryüzünde en çok mülteci hangi ülkede yaşıyor diye buna vermemiz gereken cevap Türkiye. Biz bu insanlara mülteci statüsü vermediğimiz için sanki mülteci yokmuş gibi e, davranıyoruz Türkiye'de ama bütün uluslararası e, yayınlarda, literatürde, siyasi e, makalelerin hepsinde bu gerçek e, iade ediliyor. İkinci sırada Pakistan var, e, Dübnan var, üçüncü sırada Pakistan var, dördüncü sırada İran var, beşinci sırada Etiyopya var. Mültecilerin yeryüzünde yerinden zorla edilen insanların, o 60 milyon insanın büyük bir kısmının yer aldığı ülkeler bunlar. Suriye'ye dönersek yani bugünkü ölden sonraki oturumun e, temel e, konusu tam rakam bilinmemekle e, beraber e, ölü sayısının 700 bini aştığı bir milyona yaklaştığı yaralı ve sakat sayısını bilmiyoruz. Daha önceki savaşlarda bunlar daha düzenli yayınlanırdı maalesef. Dünya Sağlık Örgütü'nde, Dünya Tıp Birliği'nde e, yani bu Suriye Savaşı konusunda e, gerekli duyarlılığı performansı gösteremiyor. Çok sayıda sakat ve e, yaralı da var. E, 7 milyon insan ülkeyi terk etmiş durumda. Toplam nüfusu 21 milyon savaş öncesi. 6 milyon Suriyeli kendi ülkesinde yerini değiştirmiş durumda. E, ülkesini terk eden 7 milyonun, 3,5 milyonun Türkiye'de, 1 milyonu Lübnan'da, bir kısmı e, Kuzey Afrika ülkelerinde, Mısır'da bir miktar var, Ürdün'de var, Irak'ta var. Ama en çok e, Suriyeli barındıran e, ülke biziz. Yaklaşık 1 milyon 121 bin e, Suriyeli de Avrupa'ya geçmiş. Bütün engellemelere rağmen Avrupa Birliği'nin işte Frontex'lerine, NATO gemilerine e, alınan bütün askeri önlemleri aslında mültecilere karşı örtük bir savaş yürütüyor e, Varslı devletler. Onları denizlerde ölüme e, sürüklüyor. Teknelerin batması, gemilerin batması, karaya ulaşmamaları için her türlü önlemi yapıyor. Yine hocam söyledi insan kaçakçılarıyla anlaşmalar yapılıyor ama buna rağmen, her şeye rağmen, kendilerine yürüten, karşı yürütülen savaşa rağmen bir milyondan fazla Suriyeli Avrupa'ya geçmiş durumda. O savaşı bir şekilde kazanmış durumdalar. O yüzden biz dernekte hiçbir zaman bu durumu bir mülteci krizi diye adlandırmadık. Bunu hep devletlerin içine düştüğü ekonomik, politik ve tarihi bir kriz olarak anlandırdık. Ve asıl sorunun göçli, savaşlar olduğu, göçün doğal bir fenomen olduğu, hatta göçün iyi bir şey olduğu, çok kültürlü toplumların kurulmasına aracılık ettiği ve insanlık tarihinin güzel örnekleriyle dolu olduğunu altını çizdik. Bu sorumlu olan şey savaş. Savaşın körüklenmesi, askeri, ekonomik ve siyasi imkanlarını seferber eden ülkeler ki bunlar arasında işte sayıldı. Bizim ülkemiz var. Türkiye'de var. İlk günler beri bu savaşın yatışmaması da önemli rolü var. Siyasi hatalarını da değinildi. Ben de söyleyeceğim. O yüzden tabii ki bu e, mülteci meselesinde bizim devlet olarak da, toplum olarak da, sıradan vatandaşlar olarak da sorumluluğumuz da var. E, bunu da anlamamız e, gerekiyor. E, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin ilk günden itibaren mültecilere e, yönelik söylemi misafirler, misafir ağırlama e, ve bir merhamet ve bir İslam din kardeşi. Meselen hiçbir zaman e, siyasi ve tarihi gerçekliğiyle ele alınmadığı gibi uluslararası hukuk ve insan hakları kapsamında da ele alınmadı. E, yani Suriye'deki işte savaştan ve zorba rejimden kaçan Suriyecilere, muacir onlara yardım eden insanlara ensar dendi. Ensar göndermesi biliyorsunuz Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesi sırasında Medineli halkın yaptıkları yardımlar nedeniyle ensar adını almasına gönderme e, yapmak üzere yapıldı. E, Suriyeli mülteciler bu dille ve bu bakış açısıyla millileştirilmeye ve e, Müslüman kardeşliği üzerinden bir soydaşlaştırılmaya e, çalışıldı e, hükümet tarafından. E, bunun arkasında ne olduğuna baktığımızda da bir bölgesel güç olma arayışı. İşte kimileri de neo-osmanlıcılık neo yeni emperyal güçlerden biri olma iştahı olarak da e, adlandırılabilir. Ama adı ne olursa olsun böyle bir e, iştah olduğunu e, farkına varmamız gerekir. Şimdi bir yandan e, Türkiye, Suriyelilere gösterdiği misafirperverlik ve merhametle e, gururlandı. Avrupa Birliği'ne ve ülkelerine dönüp sürekli bunun e, PR'ını yapmaya çalıştı ama Ters e, problem e, çıktığında da dönüp Avrupa ülkelerini açarım sınırları ha, deyip bir kitlesel göç e, tehdidi olarak onları kullanmaktan da e, çekinilmedi. Bugün bu hala böyle e, bu politika devam ediyor. E, 1951 yılında Cenevre Sözleşmesi'ne Türkiye bir coğrafi sınırlama koymuş e, durumda. Biz bu ülkeye sadece Avrupa ülkelerinden gelen kişilere mülteci statüsü veriyoruz. Bunun nedeni de Türkiye'yi bir mülteci merkezi çekim yeri haline getirmemek. Mülteci sayısını kısıtlamak. Bu politikanın e, başarısız olduğu ve defakto olarak Türkiye'nin işte en çok mülteci içeren ülke olduğunu e, biliyoruz. Buna rağmen e, Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğumuz coğrafi e, limitasyonu kaldırmıyoruz. Bu da buradaki insanların bir statüs sahibi olmamasına yol açıyor ve Suriyeli'nin Türkiye'deki en büyük e, temel e, sorunu bu e, bizim açımızda. Onlar açısından da yaptığımız görüşmeler öyle. Önce misafirden de sonra geçici koruma statüsü yaratıldı. Bu da aslında hukuk sisteminde, e, uluslararası düzende e, yeri olmayan uydurma e, bir statü. Bu şu imkanı veriyor, bakanlar kurulu istediğinde hiç kimseye danışmadan bir gecede üç buçuk milyon Suriyeli'yi ülke dışına atıverebilir. Yani üç buçuk milyon kişinin kaderi bir kişinin dudakları arasında kalıyor. Şu andaki statü bunu gerektiriyor. Üstüne üstlük biz altı yıldır burada ee, sizin ee, sofralarınızdaki domatesi e, toplayan, madenlerinizde çalışan, üst, üzerinizdeki elbiseleri diken tekstil fabrikalarında e, çalışan, 6 yıldır e, Türkiye emekçi sınıfına eklenmiş ve o, e, en ağır işlerde güvenliyiz olarak çalışan 1 milyon Suriyeli işçi emeğinden bahsediyor. Gene uluslararası literatüre baktığımızda yabancılar ülkede dört yıl ya da daha fazla yaşarlarsa bir daha kolay kolay kendi ülkelerine dönmüyorlar. Üç buçuk milyon insan, dört yüz bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu ve bunlar kimliksiz ne Suriye'den ne Türkiye'den nüfusu yok. Üç buçuk milyon insan yüzde ellisi çocuk, yüzde ellisi kadın bu nüfusun demografisine baktığımızda altı yıldır buradalar. Altı yıldır bu ülkenin ekonomisinde ucuz emek olarak, köle olarak çalışıyorlar ve Türkiye'nin patronları bu ucuz emekten çok memnun ceplerini dolduruyor. Türkiye'yi yönetenler de makro ekonominin bu ucuz emekten olumlu etkilendiğini düşünüyor. Ve kimse bu insanlara bir statü kazandırmak bu üç buçuk milyon insanın e, Türkiye'de bir hayat sürmesi için parmağını kımıldatmıyor. Barınma mevzusuna baktığımızda şeyi de söyleyeyim. Toplam 260 bin Suriyeli kamplarda yaşıyor. Afat kamplarında. 23 Afat kampı var. 260 bin Suriyeli. 3,5 milyon Suriyeli Afat kampı dışında. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Göç tarihinde de Böyle bir oran yok. Yani kamp ve kamp dışı. Çünkü kamplar dolup taşınca kapıları açıldı ve insanlar e, saldırı çayına, mevlam Kayra şeklinde neoliberal e, ekonominin e, patronların vicdanına bağlı e, olarak ülkenin her yerine, nerede e, iş ekmek bulurlarsa oraya dağıldılar. Altı yıldır da durum bu. Kamp dışında yaşayanlar için bir sistematik barınma programı hiçbir zaman geliştirilmedi. Zaten neoliberal ekonomik programlarda kendi ülkesindeki yoksullar için, işsizler için barınma programı geliştirmeyen bir devlet yabancı dediğim, misafir dediği insanlar için geliştirir mi? Onu da ayrıca tartışmak lazım. Ya da böyle bir göç mülteci dalgası neoliberal politikalarla karşılanabilir mi? Bugün artık sosyal devletten bah bahsedebilir miyiz ya da sosyal vatandaşlık dediğimiz şey tamamen bitmiş bir efsane midir? Peki biz orta ölçekli bir Avrupa nüfusu, Avrupa ülkei nüfusunda yeni bir nüfusla karşıyayız ulusumuza. Yeni gelen üç buçuk milyon insan var bunların, yarısı çocuk ve bu insanların dört yüz bin bebeği oldu bu ülkede. Bu insanlara nerede barındıracağız? Suriyeliler nerede yaşıyor diye baktığımızda kendi kurdukları çadırlarda, köylerde e, kullanılmayan ağırlarda, şehirlerde de kesip kiraya verilemeyecek yıkık, dökük e, ruhsatı olmayan elektrik tesisi olmayan, su tesisi olmayan berbat e, binalarda e, yaşıyorlar. Kiralar kiralanacak kadar gelir elde edenlere de Türkiye ileri iki katı, üç katı e, kiralar e, talep ediliyor. Toplam Suriye nüfusunun yüzde yirmisi İstanbul'da e, 600 bin civarında resmi rakamlara göre mevsimsel olarak ve iş imkanlarına göre bizim tahminlerimiz bu rakamın böyle 800 bin, 900 binli e, bulduğu yani İstanbul nüfus e, artışında Suriyelilerin de e, etkisi var. Ama en yoğun yerleşim Güneydoğu bölgemizde. Suriyeli'nin %38'i e, Güneydoğu'da, e, %29'u da Güney illerimizde e, yaşıyor. Kilis nüfusunun %49'unu Suriyeliler oluşturuyor. Hatay nüfusunun %20'sini Suriyeliler oluşturuyor. Bunlar da dünya tarihi açısından, göç tarihi açısından hiç erişilmemiş rakamlar. Yani son 6 yılda bir şehrin e, nüfusunun yarısını Yeni gelen insanlar oluşturursa ne olur, neler yapılır, ne tür sorunlar olur, bu nasıl çözülür? dair e, geçmişte şey yok, örnekler yok. E, çalışma yaşamından bahsettiğim çocuk işçiliğinden e, bahsettiğim çocukların okullaşma oranı e, çok düşük. Yaklaşık e, 900 bin çocuğun sadece 400 bini e, eğitim kurumuna kaydolmuş bu eğitim kurum Onlarının yarısından çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan Suriyeli geçici eğitim merkezleri. Yani gerçekten onlara e, okul demek çok zor. Bu 400 binin de okula başladıktan sonra büyük bir kısmı okulu terk ediyor. Neden aile yoksul e, çalışmak zorunda kalıyor? Çok yaygın bir çocuk işçiliği ve e, çocuk emek e, sömürüsü var e, Suriyelilerde. Kadınlar açısından da dil sosyal hayata katılamama, fuhuş sektörüne e, zorlanma ya da e, Türkiye'de erkeklerin ikinci ya da üçüncü eşi olarak kuma olmaya zorlanma gibi e, korkunç sosyal sorunlar e, yaşanıyor. Vakit olmadığı için e, ona değinemeyiz. <gülüyor> e, i̇şsizlikle ilgili de e, Türkiye'nin siz çok daha iyi biliyorsunuz e, rakamlara, benden çok daha iyi hakimsiniz. Yüzde on bir, yüzde on iki civarında uzun yıllardır devam eden işsizlik oranı güneydoğu ve güney illerinde yani Suriyeli göçünü alan illerde yüzde on sekiz ila yüzde yirmi beşe ulaşmış durumda. Yani Türkiye halkları arasında, Türkiye'lilerde Suriyeliler geldi, işimizi kaybettik işgaller oluyorsa hükümet bunu en azından Güney ve Güneydoğu ilerinde ciddi alırmıştır. Tarım sektöründe geçici işçi olarak çalışan e, Mersin'in ilçe olarak çalışan e, Kürt nüfusunun büyük bir kısmı bugün Suriyeliilerle değişmiş durumda. E, i̇şte pamuk toplamaya, aldanaya, fındık toplamaya, Karadenize, işte ya da e, Ege'nin e, Mandalin'i toplamaya artık Suriyeli tarım işçileri geliyor, Kürtler yerine. Bu da e, o bölgede, Güneyde ve Güneydoğan Adanı'ndaki bu yüksek işsizlik oranının Türkiye'nin yani %12'den %18-25 müthiş bir bölgesel e, genelde göre fark oluşmuş durumda. Bu e, meselenin e, rolü büyük bunda. Bunda. E, eğitimden bahsettim. E, sağlık belki de en iyi e, başardığımız şey. Hala pek çok e, sorun var. Ama merkez kapitalist ülkeler de dahil olmak üzere yabancılara, mültecilere, e, göçmenlere e, sunulan, sunulmaya çalışılan e, sağlık erişim e, meselesinde baktığımızda Türkiye e, pek çok ülkeden daha e, iyisini başarmış durumda. Ama altını çizerek söylüyorum. Büyük sorunlar, büyük eksiklikler e, devam ediyor ama en azından SGK paketine alınmış genel e, coverage, e, sağlık kavrucunun e, içindeler. Avrupa Birliği Türkiye Geri Gönderme Anlaşması e, biz ilk e, anlaşma imzalandığında bunun bir resmi insan kaçakçılığı olduğunu e, inan etmiştik. Gerçekten zaman da bizi aklı çıkardı. İlk geri gönderilen kafileyle konuşma imkanı da e, bulduk. Hangi şartlarda Yunanistan'dan buraya geri gönderildiğini, kendilerine zorla bitmedikleri dildeki haklar imzalatıldığı, o türk Atina'ya gönderileceği söylendiği, itiraz edenlerin e, plastik e, malzemelerle kelepçelerdik, taklandı. ondan sonra da feribotlara bindirilerek Türkiye'ye gönderildiklerini e, görüşmelerde tespit edip basın açıklaması yapmıştık bununla ilgili olarak zamanında. Gerçekten bu geri gönderme anlaşması hem Türkiye açısından hem Avrupa tarihi açısından bir utanç belgesi olacaktır. İleride de öyle anılacaktır. Zaten en etkisiz anlaşma anlaşmanın orijinali bir Suriyeli mülteci için Türkiye'li kamplardan bir Suriyeli mülteci Avrupa üyelerine alınacaktı ve toplam yetmiş bin mülteciyi kapsayacaktı. Bunun karşılığında da Türkiye göçü durduracak, sahil güvenliğini arttırarak ve bir mülteci açık hava hapishanesi olması karşılığında da 3 milyar euro alacaktı. Pazarlık bu kadar ee, ne denir? Sı ya da ben diyecektim. Siz daha güzel bir kenar buldunuz. Ee, maalesef bu kadarı bile becerilemedi çünkü e, 72 bin mülteciyi alacak Avrupa Birliği ülkesi de çıkmadı. Almanya, Hollanda dışında resmi olarak bu belgeyi tarıyan ve e, kotalara uyacağını e, kabul eden ülke yok. Polonya reddetti, Macaristan reddetti, Avrupa Birliği hiçbir ülkeye kotaları kabul ettiremedi. Ayrıca üç buçuk milyon karşısında yetmiş iki bin rakamını koyarsanız yani bir ülkede üç buçuk milyon müteci var siz yetmiş iki binin çözmek için bir anlaşma imzalıyorsunuz sanki her şey bir... Bunun komedi olduğu ortada. Bütün mesele burayı tıpkı ABD'nin Pakistan'ı Afganlı mülteciler için kiraladığı gibi Avrupa Birliği Türkiye'yi bir mülteci hapishanesi olarak kiraladı. Fiyatı da belli oldu. Üç yıllığına üç milyar dolar, bunun bir kısmı ödendi. İşte ödenmedi, geri kalan ödenmediği için de hükümet sürekli para talep etmeye devam ediyor. Biz karşılığında yani Türkiye bunun karşılığında ne istiyordu? Avrupa Birliği ile ilgili dur, e, durdurulan e, görüşmelerin yeniden başlatılması öyle bir şey oldu mu? Hayır. Türkiye'lere e, vizelerin kalkması öyle bir şey oldu mu? Hayır. O günden bugüne baktığımızda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin şimdiye kadarki en kötü dönemini e, yaşadığını, ilişkilerin en berbat hale geldiğini ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bu projeden artık tamamen e, çıkılabileceğini, bununla ilgili bir referandum e, yapmak istediğini, zaten Avrupa Birliği'nin de artık e, dağılmakta olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla... AB, geri gönderme, AB Türkiye Geri Gönderme Anlaşması, Mart 2016'da ülkeye giren anlaşma başarısız, amacına ulaşamamış, kamuoyunu e, kandırmaya e, çalışan, insan haklarına ve mültecilere de zarar veren bir resmi insan kaçakçılığı olarak tarihe geçecektir. <gülüyor> ABD'den alınan yardımlar da Türkiye kamuoyuna doğru dürüst açıklanmamaktadır. Bu da çok ilginç. Yine bizim takip ettiğimize kadar 2016-2017 yılı için 1,5 milyon euro 39 projeye Avrupa Komisyonu tarafından serbestleştirilmiştir. Buna bağlı olarak acil sosyal güvenlik ağı oluşturulmuş ve 2017'den beri 1 milyon aileye fert başı 100 TL ödenmektedir ve bu 1 yıl sürecektir. Yine üç buçuk milyon insan olduğunu düşünürseniz e, hem rakam küçük hem çok kısıtlı bir süre yani bir yıl e, kişi başına en yoksulluğuna yüz lira vermekle neyi çözüyorsunuz yani istihdam sağlamadan iş imkanı sağlamadan insanca bir e, barınma imkanı sağlamadan çocukları okula göndermeden kadınlara Türkçe öğretip sosyal hayata katmadan ne olacak? Ayda 100 lira verip, o da 1 yıllık bir kaynak bulmuşsunuz. Hangi sorunu nasıl çözeceksiniz? Ve Türkiye sürekli şimdiye kadar 12 milyar euro harcadığını, hatta bu rakam en son daha da yüksek olarak söylendi. Bu da tabii Türkiye halklarında, Türkiyeliler büyük bir infiale yol açıyor. Bu kadar parayı biz şey harcıyoruz Suriyelilere harcıyoruz diye. Çünkü bu insanların müteci olduğu, insan aktör olduğu, hukuki, e, uluslararası hukuk çerçevesinde buna, bunun hak olarak e, yapılmak zorunda olduğunu topluma bilgilendiren bir e, hükümet yok. Üstüne üstlük de e, politik olarak da bizim Suriye politikamızdaki hataların kamuoyuyla paylaşılıp, toplumsal sorumluluğun bu çerçevede de vicdanen alınmasıyla ilgili de bir e, açıklama yapılmıyor. Dolayısıyla Türkiye karşı şöyle düşünüyor. Yani biz Araplar bizi arkamızdan vuran e, pek de güvenilmeyen e, bir e, insan grubudur. Biz aldık bunlara e, işte iyilik yapıyoruz. Kendi ekmeğimizi biz yemiyoruz. Onlara bu da sürekli bir yabancı düşmanlığı. Özellikle muhalefet partilerinde başta CHP ve Kılıçdaroğlu olmak üzere bir nefret söylemine yol açıyor. E, bununla ilgili de defalarca uyarmamız, CHP'lere yazmamız, Kılıçdaroğlu hakkında da basın e, açıklamaları yapmamıza rağmen her seçimden önce bir takım yalan haberlerle işte Suriyeliler oy kullanıyor falan deyip toplumda sürekli Suriyeli düşmanlığını kışkırtmaktan ve nefret söylemi yapmaktan da üstüne e, de çekinmiyorlar. Bu diğer muhalefet partileri içinde maalesef kısmen ee, böyle. Bitiyor mu? 5 dakikada mı? 5 mi 6? <gülüyor> o zaman şöyle biz e, ne düşünüyoruz da bitireyim e, bu meseleyle ilgili. Biz iki, 25 Temmuz 2016 e, günü e, bir manifesto niteliğinde e, Suriyelilere, mültecilere vatandaşlık tartışmasına e, katkıda Hı. bulunmak üzere bir dernek görüşü yayınladık. Ee, ve bu e, metni Türkiye'deki bütün siyasi partiler, sendikalar, demokratik kütle örgütleri e, ile e, paylaştık. Bununla ilgili bir sempozyum yaptık. Ee, Yunanistan'dan, Türkiye'den, belediye başkanlığı işte e, siyasileri, hukukçuları, e, Suriyelileri, mültecileri çağırdık. E, biz Suriyelilerle ait Türkiye'deki tüm yabancılara mülteci statüsü verilmeli. Ve isteyen herkese vatandaşlık hakkı tanınmalıdır diyoruz. Mülteci statüsünü insanların doğal hakkı olduğu, savaştan kaçtıkları ve o onlara uluslararası bir koruma sağladığı için talep ediyoruz. Vatandaşlık hakkını da ulus tanımından yola çıkıp ulusu ortak yaşamı paylaşan herkes olarak yeniden tanınmamayı ulus kavramını genişleterek zenginleştirmeyi ve böylelikle ulusa hep vurgulanan tekçiliğinden özgürleştirmeyi talep ediyoruz. Bu Suriyelilerin olduğu kadar Türkiyelilerin de ihtiyacıdır. Belki Suriyelilerden çok bizim ihtiyacımızdır. Vatandaşlığın ulus devlet aidiyetiyle sınırlanmasını reddetmekle uluslu devletlerin etnik veya dinsel totaliterizminin uygulayısı olmasını reddediyoruz. Dine ve e, etnik aidiyete ait bir totaliter devlet anlayışını reddediyoruz. Bunun yerine ulus devleti dinamik bir bir arada yaşam iradesi için yeni gelen yeni gelenlerle yani Suriyelilerle gönüllülükle ortaklaşabilen bir politik toplum formu olarak tanımlıyoruz. Ki bence Yedi yıldır Türkiye halkları bunu gerçekleştiriyor. O üç buçuk milyon insanla birlikte yaşamayı beceriyor. Unutmayalım diyoruz, uygarlık yerleşmeyle başlar. Birilerinin yerleşme hakkını yerinden aldığınızda insanlığın bir kısmını insanlıktan çıkarmış olursunuz. Ve aslında bu bizzatihi insanlığı yok etmek demektir. Ulus ortak yerleşme kararından başka bir şey değildir. Bizim bu topraklarda doğmuş olmamız bize bir ayrıcalık kazandırmaz. Yeni gelenlerin ortak yerleşme kararına katılması ulusu yok etmez. Tersine ulusu genişletir, güçlendirir. Bunun için e, vatandaşlık statüsü ve mülteci statüsü e, başta olmak üzere birlikte yaşamak için Suriyelilere güvenli bir ikamet statüsü, eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanma, emek piyasasında eşit biçimde yer alma, istihdam, sosyal devletin neoliberal devlet yerine devreye girmesi, hem Türkiye'li emekçiler hem Suriyeli emekçiler için istihdam ve diğer yaşamsal alanların destekleme programlarının geliştirilmesi, Suriyelilerin geleneksel kültürlerinin korunması, Türkiyelerin yabancı düşmanlığından arındırılması, özellikle okul müfredatlarımızın değiştirilmesi ve Suriyelilerin, yabancıların Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yaşamına katılabilmesini sağlanması. Mesela madem biz dünyada en çok mülteci içeren ülkeyiz, neden bir göç bakanlığı kurmuyoruz ve bu göç bakanlığının başına neden bir Suriyeli mülteciyi getirmiyoruz? Son olarak benden önceki iki konuşmacının da söylediği gibi Türkiye Suriye'de hatta Orta Doğu'da milyonlarca insanın kaderi bugün bir ölçüde Türkiye'nin politikalarının insani, gerçekçi, çoğulcu ve demokratik ol olmamasına bağlı olacaktır. Ee, kısa zaman içerisinde de bunu e, göreceğiz. O yüzden hepimizin bu konuyu e, ciddi alması lazım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bu konuşmacı için teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız Prof. Dr. İlhan Bozgey kendisi biledi. <gülüyor> <gülüyor> yani, 1888'i gördüm. 1888'ler itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Uluslararası Teşkilatı Üniversitesi Öğretim üniversitesi, üniversitesi olarak çalıştı. En son görevi bölüm uçaklandıydı. Ankara ve Ekenbüç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi'nden doktor derecesini aldı. Kelesini, George Downing Üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı. Kullanma Üniversitesi'nde dersler verdi. İrtiş kanısı olacağını ve gibi wrightın 2000'lardan faydalandı. Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, vaktanlar gibi konuları verildi. 2004 yılında uçan çıkar. Türkiye'nin komşuları, Akbubi Derneği'nisi 2002 yılı İnger'den ee, ve e, AKP kitabı dernebe Fenix gibi çalışmaları vardır. Şu anda e, gazete duanı yazarıdır ve bağımsız çalışmalarını sürdürmektedir. Evet, buyuruz. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle hı hı. bu nazik davetten dolayı Saat Bukütesi mezunları cibiyetine kurumsal olarak ama e, Sevilla'nın, Aydın'ın e, Nüvit Bey ve galiba göremiyorum ama e, Emre arkadaşımıza da e, emeklerinden ve e, organizasyonlarından dolayı şahsen de e, bir daha teşekkür etmek isterim. E, çok uzatmayacağım hani son sonuna geldik yürüyüşlü olabilirsiniz. Sabahtan biri burada olanlar da var. E, hızla gideceğim. E, takip etme konusunda kolaylık sağlaması açısından da e, Türk dış politikası odaklı gideceğim ama uluslararası gelişmelerle bağlantılı iç politika, dış politika bölgesel uluslararası ilişmeler içine yerleştirmeye çalışacağım. Bir çerçeve içinden hareket edeceğim. Ee, dediğim gibi takip etmeniz kolay olsun diye 3 tarihsel uğrak, yani son 15 yılı 3 tarihsel dönemleme içinde yani ortaya koymaya çalışacağım. Geldiğimiz noktanın dış politikada tıkanma ortasının nasıl e, oluştuğunu biraz hani, beraberce izletme hani, imkanımız olur. Bu arada Hakan Bey'in e, bazı dile getirdiği noktalar vardı, kavramlar vardı. Onu not aldım. E, yanlışlamak ya da itiraz etmek babından değil ama katkı e, açısından e, geçerken e, onlara da değineceğim. Mesela işte, e, sasenin e bu sıkarsın başlıma falan gibi bir şey işte evin kontrolü kavuştu falan hani Kimihambiden bize politika. Onlara da değineceğim. İçerik ee, üç tanesinde uğrak var. AKP'nin dış politikası odaklanacak dediğim gibi. Biri işte İttidara geldi. 2002'den 2000 kabaca, 2011. Her biri içinde sinalar vardır. Onu söyleyeyim. Bu Büyük Koalisyon Dönemi. Ee, ona değineceğim. 2000 kabaca 2011, 2013-14 ya da 15'liğe de zurdurabiliriz. Haziran seçimlerine kadar. Ee, bu yeni Osmanlıcı dönemdir. Ondan sonrası da hani kavramsallaştırılmadı. Ben zorluyorum biraz. Farkındayım. Ama kontrollü ya da takıyıcı avrasyacılık dönemidir. Her birinin içsel dinamikleri de vardır. Yani mesela şimdi işte 2002-2011 arası. Hani o büyük koalisyon dediğimiz dönemde. Aslında 2000, 1998'den başladı. İtibaren başladı süreç. Ee, yani Milli Görüş Hareketi'nin içinden bir grubun ayrılıp hani küresel sistemle uzlaşması süreciydi. Bunu maalesef ilk fark eden aydınlık grubu oldu. Yani Perinçek fark etti bunu. Şeyin kopartılması. Bu pişirilen bir şeydi, proşeydi. Ee, i̇şte Erdoğan, Gül ve Arınç Üçlüsü'nü oradan koparttık. hani küresel sistemle uzlaştırmaya çalışıyorlar. Bu başarılı oldu. Yani bu büyük koalisyon dönemi diyorum buna. Ee, i̇çeride yani çok iç ve dış ittifakların çok güçlü olduğu bir dönem. Yani dışarı dışarıya baktığımızda Amerika, Avrupa, Körfez hakkına dayanıyor. Şimdi bu müthiş bir güç. İçeride müsiyat e, müsiyat bir noktada buluşmuş, akiflere buluşmuş. E, gülenciler çok cılız da olsa İslam entelektüellerle ve liberaller bir araya gelmiş. E, i̇şte Gülen cemaatiyle nakşibendi ginsel olarak buluşmuş. Şimdi böyle bir arkada bu yelken, bu rüzgar olunca, hani yelken hızlı gitti. Zaten 2001 krizi, sonra IMF programı. E, demokratik reformlar da yapılıyor. Liberallerin toplumsal yani etkililer ama toplumsal tabanları çok zayıf. Onlar da kendi projelerini İslamcılar üzerinden yaptıklarını düşünüyorlar. Yani Erdoğan'ı kullanıyoruz biz diye düşünüyorlar. Erdoğan da hani ben meşruiyet yaratmak için liberalleri kullanıyorum diyor. Yani AKP'nin şeyi, bu kısa tarihi aslında hani koalisyon yap, koalisyon boz. Hani duruma ve koşula uygun. Koalisyonla en iyi becerdiği şey bu oldu. Yani duruma da koşullara uygun. Koalisyon yapma süreci. Koalisyon hızlı yapıp hızlı bozma sürecidir. Şu anda bir koalisyon var. Oraya gireceğim. Bütün iktidar işlaması, iş politika dediğimiz şey de, dedi. Kendisini iktidarda tutacak tutma sürecidir. Yani aslına bakarsanız bu bütün iktidarlar için geçerli olabilir ama biz AKP'den şunu biliyoruz ki her siyasi hareket için, her parti için geçerli olan şey aslında söyleyebileceğim şey. AKP'de daha fazladır. Mesela ben 70'lerde işte böyle siyasete takip ederdim falan. Hani hükümet olan bir siyasi parti TRT'yi kontrol eder. Ne yapar? Genel müdürü değiştirir falan. Şimdi öyle değil yani AKP'nin farklı. Yani seçmeni etkilemeye çalış iktidar Harket öyle değil. Yani mesela medya yaratıyor. Hani olan, olanı kontrol etmenin çok ötesine geçiyor. Ya da seçmeni etkilemek değil, seçmen yaratmaya çalışıyor. Onun için her şey daha fazladır. Birkaç ton daha ağır gider. Şimdi dış politika da öyle. Yani dış politika dediğimiz şey mantık olarak Erdoğan'ın iktidarı tutmak için ne lazım onun yapıldığı bir şey şu anda dış politika. Onun dışında bir şey yok. Ee, i̇ktidara giriş koşulları da böyledir. Mesela ben 2000-2001 dönemi içinde iktidara giriş sürecinde tek tek Amerika'da tintentleri gezmiştir. Ben mesela daha sonra gittim o tintentler. İşte buradaydı herhalde. Transkriptlerini okudum. Ne kadar liberal, ne kadar şey uzlaşıcı. Biz demokrasiyi de istiyoruz. Tabii ki ekonomik piyasadan da yanayız. İsrail'e sorunumuz yok. Okursanız hatta ben onu yazmadım ama mesela en sevmedikleri kesim Amerika'da neokonlardır. Aslında AKP Türkiye'nin neokonudur. Yani hem iktisadi olarak liberal muhafazakardır ve yayılmacıdır. Türkiye'nin ne o konu AKP'di. Mesela Richard Perl, belki hatırlarsınız 80'lerde Karanlıklar Prensesi falan. Ee, Erdoğan'ı takdim ederken bir buçuk yıl önce e, Türkiye'de geleceğin başbakanı diye e, lanse falan. Ve enteresan bir şeydi. Yani o dönemden beri bir çok sıkı bir e, iç içerik vardı. O koalisyon fenaliyle aslında bakarsınız. Ve AKP'nin dış politikada en başarılı olduğu dönem kendi ideolojisinin olmadığı dönemdir. Liberallerin bayıldığı dönemdir. Neden? Çünkü o tarihe kadar, yani küreselleşme sürecinin hızlı gittiği bir dönemde o, batışını istiyordu. Yani Türkiye'de çok tartışılmadı ama e, İslamcılıkla milliyetçiliğin ayrılmasını istiyor. AKP çok güzel temsil ettik. Yani Türk İslam sertesinden terk edilmesi, için ikisi birleştiğinde küreselleşmeye karşı direnç noktası oluştu. İkisini ayrıştırdı. Kıbrıs'ta anlam planını destekledi. Denk taşık oldu. Sen kendi ülkene burada ne geziyorsun dedi. Liberaller buna bayıldılar. İlk defa hani bir itirara gelen parti. Açıkça ben milliyetçi değilim. Türk dış politikası bile milliyetçi uzaklaşıyorum. Kemalist değilim dedi. Ve bu dönemde de e, o kadar güzel kavramsallaştırmalar vardı ki Türk dış politikası için. Türk dış politikası artık The Organization of Turkish Foreign Policy. İşte Hobbescu, yani çatışma üreten bir dış politika anlayışından çözüm üreten liberal bir dış politika. Yani Hobbes'dan Kant'a geçiliyordu, Manuha Kant'a geçiliyordu. İşte bir kanat ülkesi olmaktan merkez ülke olmaya geçiliyor. Çatışmacı, kavgacı bu coğrafyada, hani bu liberal düşünce de bunu çok birleştirdi. AKP çizgisiyle değil, bir de değil ama çizgisiyle. Yani bu coğrafyada bir sorun varsa o Türkiye'den çıkıyor. Yani fikir buydu. Yani Kemalizm sorun üretir. Bunun da eee antitezi bu liberal dış politik anlayışıdır. geldi ve bu Türkiye'yi diyelim işte o özellikle mege reform reformu edilmesi, dikkate bir toplanacak içindeki askeri üyelerin azaltılması, onların hepsini geçtik. Öyle bir destek vardı ki 2008'de AKP'ye karşı kapatma davası açıldığında şimdi tutuklama kararı çıkardıkları her ne bu yargıçların darbesi diye destekleyen makale yazdım Orson Avrumanlısı'ya. Ve öyle bir uluslararası ortam vardı ki, bakın 90'larda ben işte bu biyografide okundu yani araştırmaya gittiğimde falan bu 990'larda Türkiye her toplantıda Batı'da yerden yere vurulurdu. Siz soykırım yaptınız, Kıbrıs işgalcisiniz, işte Türklere işkence yapıyorsunuz, köylerini mi yapıyorsunuz? Şimdi bir kısmı doğru. Bazen savunurduk falan hani Türkiye çok eleştiriliyor. Bizim arkadaşlarımdan daha ateşli böyle savunurlardı. 2000'lerde tablo tamamen tersine döndü. Ben eleştiriyorum Batılılar savunur. Yani Haribar ben görüşme yaptım. Yani AKP'yi bunu savunuyor. Dedim ki yani siz bir Amerikalısınız. Yani siz niye AKP'yi savunuyorsunuz? Yani ben eleştiriyorum siz niye savunuyorsunuz? Ama İslamcılar çok nariz çekti dedi. Yani sana mı derdi oldu? Ya da böyle yabancı bir şeyde platformda işte toplantıda falan bir şey meslektaşınız mesela. Siz bu Kemalizm'den kurtulun artık. E niye? Sana mı baktı Kemalizm? Yani bir toplum bir sorunu varsa hani burada bir tartışılır, müzakere edilir. Sert de geçebilir. Bunu bütün ülkeler yaşadı. Yani küreselleşme girdiği yerde bir direnç oluşturdu. Doğal olarak. Buna tepkili bir anlarda oldu. Bunun, bu iki küreselleşmecilerle daha ulusal tavır alanları arasında bir mücadele yaşandı. Bütün ülkeler yaşadı bunu. Rusya'da yaşadı. Bazı, yer, bazı yerlerde kanlı yaşandı. Mesela Pers'in Yönnek in, Bilim İngoslavi'nda. Milosevic in bile kanlı yaşandı. Bu, bu toplumda da bu tür tartışmalar oldu vesaire. Yani müthiş bir destek vardı. Ve burada da, yani işte bu Burhan Hoca ile de karşılaştık BOP denen bir şeyle örtüştü. Yani maalesef Türkiye'de şöyle bir e, yanılsama oldu. Yani çok, çok sorunun getirdiği bir travmatik etki. Bu da anlaşılabilir de bir nokta. Yani Batı'dan gelen her şeyi teritori üzerinden algılamak gibi bir zihinsel kararma, körleşme yaşanmaya başlandı. İşte Medya Çukuklu'nun da bahsetti. İşte Batı Amerika Kürt dedi. Yani siyasetin başka bir veçesi, başka bir boyutu olamazmış gibi. Ya batıdan gelen her şeyi bölmeye yönelik, toprağa toprağa yönelik. Ya oysa post-bop post metnine baktığında kimsenin mutlaka okumamıştır. Geri Google'a yazıyor orada. Teritorya dair hiçbir şey yoktur. Yani Amerika toprağı bölecekse, bir ülkeyi bölecekse, onu zaten söylemez, onu yazmaz. O alttan yürütülen bir siyaset olabilir. Hele hele G8'in resimde dünya liderlerinin önünde oturacaklar da yani ortada ülkelerini bölelim diyecekler. Bunu niye söylesin? Ki? O yapılır şey yap tekrar edilmez. Ha, demokratikleşme deklare edilebilir. Çünkü o bir değerdir. Dünyada kimse demokratikleşmeyelim diyemez. Dolayısıyla da böyle bir şey süreci yaşandı. AKP bunun tam ortasında yer aldı Onun için de Bob başkanın onu fark etmeden söyledi 2004'te. Yani sonra dinle gerçi seçmeni hiç etkilemedi. Yani o yüzden de bir şey fark etmedi. Normalde söylemezdi muhtemelen. Bob başkan dedi, demokrasi yardım programını Yemen'le beraber bir şeydi. Ee, i̇şte... De şey olacaktı, Savunucusu olacaktı. Onda da yapılan şeyler işte ortadoğu ülkelerinden kadın grupları cinsiyet çalışmalar açısından kadın grupları gelecek, kadının statüsü yükselilecek, mikro krediler vesaire vesaire demokratikleşme programıydı ve AKP'yi bir pilot çalışma olarak gördüler. Dediler ki Türkiye bir demokratikleşme konusunda beğenin beğenmeyin yani ortadoğu ülkeleriyle karşılaştırdılar. İşte Mısır'la, Yunan'la vesaire karşılaştırdılar da su dermüslerle demokratik bir geleneği var, geçmişi var. Yani bu ülkede hani seçimle iktidar gitmiş, seçimle iktidar gelmiş. En azından bunu yapabiliyorlar. Eğer bu Türkiye'de işlerse diğerlerinde de işleyebilir. Fikir buydu aslında bakarsanız. Ve pilot çalışma olarak buydu. Hatta işte 2009'da Obama ilk yurt dışı, Kanada'dan sonra ilk yurt dışı Türkiye yaptı. Mecliste konuştu. Ve model ortaklık dedi. Söylediği şey çok basit aslında. Bizimle ortak olacaksın. Orta Doğu'ya da model olacaksın. Hikaye buydu. Bunu yansıtın dedi. Hakikaten de buradan gidiyordu. E bu kadar geniş bir desteği arkasına alınca da hani etmek hakikaten zordu. Fakat 2011'de bir şey oldu. Ha, bunu AKP aldı. Davutoğlu'nun da etkisiyle benim tahminim. Yani benim tam değil sinircim nasıl işlediğini detaylı bilemiyoruz. Zaman için doğru değil çıkar. Davutoğlu'nun da 2009'dan itibaren Dışişleri Bakanı olmasıyla beraber bunu aldı. Yeni Osmanlıcılığı bir yönelime girdi. Hatta şöyle diyorum kestirmeden. Yani Türkiye'de dediler ki, sen bu Orta Doğu'ya model ol. Düşündü ki, niye model ol? Lider ol. Ya yani model olacağım, lider olayım dedi. Ve yeni Osmanlıcılık yapacaksan, aslına bakarsanız Orta Doğu coğrafyasında bir tane yer var, başlayabileceğiniz. Suriye. Yani İran size çok büyük. E, Irak zaten İran'ın etkisinde. Ürdünü, Amerika kimseye kaptırmıyor. Ama yavaş yavaş Suriye üzerinden girmeye çalıştı. 62 defa gitti Doğutoğlu. 62 defa görüştü. hesabla. Biliyorsunuz hatırlayın o dönem. Beraber ailecek tatile çıktılar ortak bakanlar kuru... Yani şöyle Almanya, Türkiye gibi ya da Amerika, Kanada gibi interlandı yapmaya çalıştı. Ben o zaman hesapladım. 2011 öncesinde Suriye ekonomisi, Türkiye ekonomisinde 8'de 1'i kadar. Daha yani erken kapitalistleşmiş bir ülke. Ben mesela Suriye'ye gitti, gittiyseniz Arap bağrımdan önce görmüşsünüzdür. Yani dünya kapitalizmine eklemlenmeyen bir ülkeyi görüyorsunuz. Yani çok fakir. Yani Türkiye, Suriye'yi Suriye'yi sadece yutmak istedi. Ha Arap bağrı oldukça zaten kimyası bozuldu. Yani bütün o pazarlığı batıyla yaptığı pazarlığı terk etti. Dedi ki Tunus'tan başlayarak Ennah'da Libya'da geçecek konsey, Rısır'da Mursi, Gazze'de Meşan, Hamas, Suriye'de yıkıldığında Esad, düşünsenize Akdeniz üzerinden kurduğu bir hakta bakın. Yani Müslüman kardeşler internasyonluğu üstüne de oturacak, bölgesel lider olacak, yeni Osmanlıcılık hayali gerçekleşecek. O dönemde Davutoğlu'nun yaptığı konuşmalar var. Aman Allahım, Nasıl bir coşku. Hani vermekleri diyor ya. Tarih şimdi aktığı yeri buldu. Yani böyle hani sapmıştı da modernite girince batı girince ortalığı sapmıştı. Arap ile beraber nehir yatağını buldu. Artık geri döndürülemez vesaire. İçikolatikada diyorlar ya parantez falan. Orta Doğu içinde parantezin hani şey olduğunu, koptuğunu yeni bir hani siyaset var. Biz de bunun üzerine otururuz diye düşün. Ha, öyle mi? Sana Orta Doğu'yu yedireceklerdi yani. yani. Bu nasıl bir hayalan Orta Doğu'nun üç akıllısı? Yani Erdoğan, Davutoğlu, Fidan, Hakan Fidan Orta Doğu'nun oldu. Mursi başa geçmiş. Hatta biz sonradan duyduk mesela bazı şeyleri. Mursi seçime girmek istemiyor. Hakan Fidan'ı gönderip ikna ediyor. Mesela Orta Doğu'nun şey, çok kredi. En yıkar yapıyor kimseye. Üsman kardeşlerim merkezi Mısır. Sen Mısır'ı kontrol edersen diğerlerini de kontrol edeceksin. Bu coğrafyanın üzerine yerleşeceksin. Bir şey diye düşünüyor. 2008 krizi olmuş. Amerika çöküşte. Artık Orta Doğu'dan Obama, Orta Doğu'dan çekileceğim demiş. O 2011'e ilan etmiş. Bunun üzerine koncan düştü. O boşluğu ben de doldururum. Suriye'de beraber girdiler. Oradan hani namaz kılacağım inşallah falan Amerika'yı güvendiği için oraya girdi beraber girdiler Baktı ki ya bunu Suriye'de Suriye'de de esas devilirse Müslüman kardeşlerim Suriye'ye yardım edecek ben onu niye de, niye şey yapayım dedi destekleyeyim. bir süre sonra Suriye'de desteği kesince bu sefer Türkiye tarihinde ilk defa bir rejim bir iktidar komşu ülkede rejim devirilmeye kalktı elinin yüzüne ulaştırdı yani Suriyeden Oradan Erdoğan hakim bir sorumlu değildir. Ama ağırlaşmasından sorumludur. Bu şeyi de anlamıyorum. Sen muhalefetim şey Sen çıkın. Erdoğan diyor ki 11 bin kilometreden gelip orada ne işin var? E açın. 2011'de New York Tansiyonlar yazıyordu. CIA ajanları orada Geçen silahları kontrol edici 11, 11 bin kilometreden gelmiş beraber çalışıyorsun. <Gülüyor> Çağırdı. Şeyi bombala dedi. Esad'ı bombala dedi. Hatta böyle birkaç günlük değil dedi. Yugoslavia yani 99 Yugoslavia müdahalesine gönderme yaptı. 78 gün sürdü o. Yugoslavia bombaladığı gibi bombaladı. 11 bin kilometre altından çağırdı. Bombala diye. Sen çağırdın zaten Amerika'yı. Şimdi niye niye oradasın diye soruyor. 11 bin kilometre altından niye geldin diye soruyor. Çünkü o dönemde birlikte deviririz diye düşündüler. Amerika bundan çekilince bu sefer Katar'la beraber yapayım dedi. İyice hesap geçmedi yani. <gülüyor> çık çık, çık, çık, çık çıkmaza girdi. Anladık. <gülüyor> yeni Osmanlıcılık Yani bir söyleseyim. Yani içeride dışarıda Yeni Osmanlıcılık da bu. 2019'dan başladı. 2011'de şeye ulaştı. En uç noktasına, zirvesine ulaştı ve Amerika 2013'ten itibaren bundan tamamen vazgeçti. Orta Doğu'da ne olduysa 2013'te olmuştur. Kırılma noktasında hep bir tarih vardır. 2013'tür. Yani Mısır darbesi, Ennahtan'ın Tunus'ta çöpmesi, Işık'ın kurulması, Gezi, 17-25 Arabı, <gülüyor> hepsi, hepsi 2013'tür. Yani bir şey ima etmiyorum. Yanlış anladım. O <gülüyor> hepsi <gülüyor> 2013'tür ve 2013'te şey, Erdoğan da şeyi anladı artık. Ee, bakın, Erdoğan var eden şey Erdoğan'ın kendisi değildi. Ilımlı İslamcı olmayı kabul etmesiydi. Ilımlı İslamcılık da İslam'ın kendisine dair bir yorumla ilgili değildir. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Mısır'da işte Müslüman kardeşler bir de Nur Partisi var. Müslüman kardeşler daha da ilimladır. Göreli bir şeydir bu. Şimdi Müslüman kardeşleri Türkiye'ye getirirseniz çok Saadet'in de daha da dikkat edilir. Anladığınız ben. Yani Oranın kılımlısı şeydir Mursi'dir. Yani orada temel şudur yani. Üç tane pazarlık var. Yani piyasa ekonomisini kabul edeceksin. İsrail'e ulaşmayacaksın. Batı yalnızı dış politika edeceksin. de seçimle, gelip seçimle gitmeyi kabul edeceksin. Hikaye buydu. Ha bunu toplumsal boyutu boyunca, işte, sivil İzlam diyorlar falan. Liberal İzlam diyorlar. Ki sivil İzlam dedikleri şey de Gülen'e tekabül eder. Yani, toplumsal örgütlenmesini de kabul etti falan. O yüzden destekledi, işte, devam etti. Her neyse. Dolayısıyla bu... Bu şey bitince Erdoğan da şunu fark etti. Ilımlı İslam'ı desteklemiyorsa bir cümle etmeliler. 2013'ten sonra. Modern İslam. Ilımlı İslam'da bu hiç geçmiyor. Ta ki bu şeye kadar, Suudi Prens'e kadar. Bakın, bakın 10 yıl, 10-15 yıl boyunca Ilımlı İslam tartışıldı. İslam-Demokrasi ilişkisi tartışıldı. 2013'ten sonra bir cümle, bir tane vokalet, bir tane köşe ısı yok. Tamam, Erdoğan bunu anladı mı? Tabi. Ilımlı İslam'da işi biterse Erdoğan'a da işin O yüzden bu sefer geri çekildi. Geri çekildiğinde kimi buldu Türkiye'de geri çekildiğinde 2015'ten itibaren önce MHP'yi 2016-15 Temmuz'dan sonra da Perinçeyi buldu. Yani tekrar hem ona geri çekildi içeride bu sefer tuhaf bir iç-dış politika karışımı çıktı ortaya. Ve Türkiye tarihinde yok, dünyada da var mı bilmiyorum. Yani iktisaden neoliberal bu Siyaseten, İslam için, iktidar yapısı olarak otoriter, dış politikada dediğim gibi kontrollü Avrasya, takiyeci Avrasya tam da değil, gönülden değil. Çünkü bir sürü yerden bağımlı. Dolayısıyla böyle tuhaf bir karışım bu yaşandı. Avrasya cama mesela orta asya hiç dokunmuyor çünkü Putin izin vermez. Oradan da korkuyor. Avrasya cama yani Rusya ile İran ile yapıyor ama Esad'ın devrilmesi için hala kafasına giriyor tek kenarında tutuyor. Devriyeceğini bildiği halde. Bu arada Esad'la tam böyle yakınlaşacağı zaman terörist dedi filan hatırlıyorsunuz burada? Esad'la işbirliği normalde PYD'ye karşıysanız Esad'la işbirliği yaparsınız. Bunun başka akla, akla başka yolu yok. Yani aklı kullandığı haritaya baktığınız zaman için uluslararası ilişkiler uzmanı olmaya da gerek yok. Orada duruyor zaten yani hikaye görülüyor. Esad'la uzlaşmasının da bir tane nedeni vardır. Çok temel nedeni Amerika'dan çekindiği için. Çünkü Rusya, İran, Esad'la uzlaşırsanız üçgeni tamamlıyorsunuz. Orayı hep açık bırakır. O da mesajmış. En yani önemli kısımlarından bir tanesi de budur. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Orta Doğu'da jeopolitik yeniden oluştuğu için nasıl sınırlarına ulaştıysa dış politikada da sınırlarına ulaşmaya başlıyor. O da, şimdi, o da şudur. Şimdi en son orayı götürüp yavaş yavaş tamamlayıp en son Amerikan Ulusal Güvenlik belgesinde 3 tane ülkeyi ben çıkarttım. Çin, Rusya, İran. Çin daha büyük çaplı, daha kapsamlı bir hikaye. Daha ortalama ve alt düzey hikayelerde ve İran. Bundan sonraki siyaseti ki ben biliyorsunuz, belki gazete duvarda yazıyorum, Amerika'nın Orta Doğu ve Suriye politikasının başarılı oldu. Bunda da ısrarışım. Yani isterseniz soru soru kısmında falan da çalışmayı çok uzaklayayım. Böyle bir plan doğrultusunda gidiyor 2000'lerden bu yana ve şeydir. bir e, aşama aşama devam ediyor. Çok günlük şeye takılıyor insanlar. Yani mesela Zekeriya açısından çekiliyor Amerika. Bu kemalde İran oluyor falan. Aman Amerika düşüş. Bu özellikle hep e, ulusalcı sol ya da sağ Yeni Şafak ve İslamcı yani Amerika düşüyor, çöküyor Orta Doğu'da gene bir, böyle bir şey yok bunu söyleyeyim. Yani Amerika e, pazartesi günü 29 ekonomik bunalımından daha ağır bir şekilde çökse bugün hegemonik olur. Yani e, bunu anlatabiliyor muyum? Yani şu an hala Orta Doğu'da bazen yaparak, bazen yapmayarak siyaset yapıyor. Yani istese Esad rejimi çözülüyor. Esad'ı devirir. Neden devirmediğini söy söylerim. Sor, sorarsan söyleyeyim, söyleyeyim Ya şöyle oldu. Rusya çok istihar etti. Yani iki nedeni var. Bir, Müslüman kardeşler gelecek onu istemedi. İki, Rusya çok istedi Esad kalsın diye. O da dedi ki, çok mu istiyorsun Esad'ın kalmasını? Evet dedi. O <gülüyor> zaman ben kuzeyini alıyorum, sen de sata al dedi. <gülüyor> Aslında çok karmaşık bir durum. <gülüyor> Karşılığında da ne yaptı biliyor musunuz? 2013'te oldu pazarlık. Analiz bambaşka yani şey değil. Parazit diyorlar demiştim. Analizde. Ya yani 2013'te Amerika dediğim gibi her şey 2013'te kırılır diye. 2013'te akıter biliyorsunuz şey kullandığı iddiası var. <gülüyor> Sarsılar. Evet, kimyasal silah kullandıklarız ve kırmızı çizik idi müdahale edecek. Rusya or orada devreye girdi ve şöyle bir şey yaptılar. Amerika'daki 2013'ten sonra girer zaten. Ee, müdahale etmek yerine Rusya'nın kimyasal silah topolarını boşaltılar dediler. Hakikaten Birleşmiş Milletler gözetim altında en büyükleri. Yani oradan da onları bayağı bir uzun süre içinde işte okyanusa gömdüler falan Birleşmiş yaptı. Ee, İsrail bir altı attılar. Yani, İsrail'e tehdit etti. Ya bu şuna iddia ediyorum. Yani, Amerika Rusya'nın müttefik <gülüyor> bazı birleşimi e, yıkmak yerine yani Esad'ı yıkmak yerine Suriye'yi yıktı. Suriye'yi Irak açtırıyor. Yani bana söyler Irak'ta Irak'la Suriye arasında ne fark var? Yani Esad kaldı ama Suriye Az önce işte rakam rakamları büyüdünüz. Yani ülkenin yarısı, nüfusun yarısı yerde, ciddi. yani ciddi. Her durumda televizyonda baktık Suriye'ye, görüyorsunuz ülkenin halini. Yani Esad'ın kalmasının bir anlamı kalmadı. Ve savaşı, ya yani o kadar zekice bir stratejiydi ki bana sorarsanız savaşı Rusya'nın mütefiğin üzerine yıktı. Suriye kimler vuruyor diye sorsam ne cevap verirsiniz? misiniz? Rejimi kendisi vurmuyor mu? Kendi ikisi varip bomba Kim vuruyor başkanım? Türkiye vuruyor. Işık vurdu. PY'de vurdu. Rusya vuruyor. Sıkılınca İsrail vuruyor. Hezbollah vuruyor. İran vuruyor. Aslında hepsi aynı ülkeyi vuruyorlar. Ve Amerika maliyetine katlanmıyor. Bazı bir ülkeyi Orta Doğu denkleminden çıkardı Amerika. Ve Irak'ta olduğu gibi ne psikolojik maliyetini üstlendi, ne askeri asker kaybetti, ne ekonomik olarak çerez parası... Şey, Irakla karşılaştığımızda Suriyeyi yıktı aslına bakarsınız ve kendi ateş kendilerini yıktırdı ve gitti de bakın Arap bağından önce Suriye'de bir tane Amerikan askeri yok şimdi Erdoğan diyor yarım tane üst diyor. Irak'ın kuzeyiyle de birleştirdi Kürt devleti kurmasına gerek yok artık istedi o bir araç yedim de istedi zaman kurardan kurmaz o korkuyla yaşatırsınız. 91'de ben hatırlıyorum işte çekiş güç tartışmalarında neydi bir korku? Türk devleti devlet korkusu neydi? Kuzey Irak dedi. 1995'de Türkiye kasus belli dedi. Türk devleti kurulmasını savaş ilan dedi. sayarım ben dedi. Eşkıya ile görüşmem dedi. Aşılet ve ile görüşmem dedi falan. Tüm Kuzey Irak Türkiye'yi inşa etmiş. Türkiye olmasa Kuzey Irak diye bir özellik yapı gelişemez. Dolayısıyla da bu akılcı bir stratejidir. Çatışma ortadoğu'da hani işte Stabilite falan. Çatışma Orta Doğu'da Amerikan mütefiklerinde yaşamıyor. Dikkat edin. Ürdünde çatışma yok. Mısır'da yok. Tunus'ta yok. Nerede var? Eski bazıçılarlar, Arap miliyetçilerinde var. Kendi mütefiklerinde yok. Su Su Suudi Arabistan'da çatışma yok. Her neyse bu yeni bir stratejiye geçiliyor. şimdi her stratejinin bir bedeli vardı. Buradan da İran İran biraz bu bir çıkları çıktı. Şimdiki strateji İran'ın kazanımlarını geri sarması sarmaktır. Bu da Irak'tan başladı. O yüzden de bağımsızlık hareketi, bağımsızlık İran referandumunu desteklemedi. Çünkü abadi kolluyor. İran önce, öncelik Kürt devleti öncelik İran'ın etkisini azaltmak çünkü. Kürt devletine olur deseydi İran etkisi artacaktı Irak düşünülüyor. Şu anki önceliği İran'ın etkisini azaltmak. O yüzden de yeni bir hat oluşturuyor. İşte Amerika çök, çöküyor denilen dönemde 32 yaşında bir prens görüntü derdi. Körfe siyasetini yeniden düzenliyor. Hiçbir maliyeti yok Amerika'ya bunun. Artık adımlı İslam diyor kadınlar araba kullansın diyor, çarşıya girmek zorunda değil diyor. Meşruiyet de üretiyor oradan. Dolayısıyla da bu yeni eksende Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Mısır, İsrail arkasında da Amerika var. Karşısında Türkiye çok böyle sallantıda, iğreti Türkiye, İran, Rusya iliştirilmiş bir Katar. <gülüyor> bu çıkmaz. Türkiye'yi bu dönecek tabii ki. Yani Türkiye İran'a karşı sertleştiğinde giderek sertleşecek. Hem içeriden hem dışarıdan sertleşecek İran'a karşı. Türkiye'nin İran'a karşı bir sertleşme olursa Türkiye'nin taraf tutması gerekecek. Erdoğan bir karar verecek. Bu kararda içeride öyle bir sıkışık ki içeride Eski derin devletin artıklarıyla, Perinçek grubu vs. MHP ile dayandığı bir ilişkisi var içeride. Ya ondan vazgeçecek, Amerika'ya yaklaşacak. Ya Amerika'dan vazgeçecek, onda kalacak. Bu orada bir tıkanıklık var. Ve bu bunları elinde tutmak için de 28 Şubat sürecinin davasını kullanıyor. Eğer içerideki eski devlet grubuyla devam etmeyecekse bunu biz turnu sol olarak 28 Şubat davasını evet. yeniden biliyorsunuz onun üzerine gitmeye çalışıyor. 60 yılda yargılanıyorlar. Yoksa bunu açmaya gerek yok. 20 o geçmişti üzerinden. O bağlantıyı oradan kesecek. Amerika'ya da mesaj vermiş olacak. Ben Avrasyacılarla gitmeyeceğim. Sen de devam edeceksin. Bunu siyasetin gelişi belirleyecek. Bir rasyonel benim tahminim Erdoğan Amerika ile anlaşacak. Çünkü iktidarda ne kalmak için ne lazımsa bunu yapmıştır. Ve öyle bir en büyük avantajı bulunmaz değerdeki seçmenidir. Yani ne yapsa yüzde kırkının garanti olduğunu biliyor. Yani bugün Suriye'de anlaşır, Suriye'de anlaşır ve genel yüzde kırkı etkilenmiyor. Buralardan etkilenmiyor. Bunu fark etti. O yüzden de dış politika deli çok rahat. İstediği kadar estetik gösteriyor. Hatta Erdoğan'a şanslı derler. Şanslı değil. Omurgasız. Yani çok rahat hareket ediyor. Yani bir gün oluyor. Bir gün oluyor. Bir gün öyle. Bir gün tut açın. Şey yani oralarda çok rahat olduğu için şey yani iktidarda kalış, esnediği için darda kalışını uzatabiliyoruz. Dolayısıyla şu an tıkanmış durumda diye söylüyorum. Bundan sonra gizliğe geldim. Afrin konusunda da şunu söyleyeyim. Orada da anlaşıyorlar. Afrin Türkiye'nin Membiç ortak fıratında doğusu Amerika. Hikaye bu. Teşekkür ederim. Evet. Son zamanlarında az daha yaşlı. Daha ama yani çıkacak eski makale. O da tadiliyle e, göstermeden bitirdik. <gülüyor> e, çok çok teşekkürler. Katkı için sağ Şimdi yani sorulara, katkılara e, e, geçeceğiz. Benim gördüğüm yani konu başlığı başlığı yani Camus, Camus'un başlığı, 13 politikanın değişen gazetesi. Öyle biraz bir zaman bile baktığım doğal kadar hep öyle şey değişmiş. Yani gerçekten bir günler değişmiş. Ee, yani 2009, 2010, 2011. Bana da olucular çok öyle hayırlı e, gibi, bir, gibi, bir, gibi bir geliyor. Bence eminen bir değişik. Şey. Bütün konuşmacıların bir kere hani Orta Doğu'ya en az değinen bile bazı meslek esas olarak Orta Doğu'ya ama herhalde inan bile ondan kurtulamıyor. Demek ki özellikle belli bir dönemden sonra hakikaten dış politikası bu noktaya gelmiş. Burada bence en ayırıcı bundan önceki dönemlerle ilgili karşılaştırma yaptığımızda bu iç dış politikanın çok açıcı geçmiş olması. Yani bundan önce böyle ellilerden bugüne bakarsak belki böyle çok kısa süredir, böyle bir hafta on günlük Büyük iç geçmeler yaşandı diplomatist halinde ama bu kadar süreklilik arzı da, en azından işte 2009'dan itibaren öyle alsak öncesinde bile var ama bugüne kadar yaklaşık 10 yıldır bu kadar iç içe geçmiş bir iç dış politika ilişkisi Türkiye ölçüde bir ülkede çok sık rastlanılan bir durum değil. Bana kalırsa böyle bir ...ilmiş dönemi yaşıyoruz. Yani bunu herhangi bir şekilde kötü veya iyi diye söylemiyorum. Sadece bir tespit. Evet. Bir e, yorgun olduğunuzu hissediyorum. Yani buradan herkesin az çok e, durumu gözüküyor. E, onun için hani, arkadaşlarımızdan yararlanmak, hocalarımızdan yararlanmak için... Hani, soru kısmı daha fazla olan e, değinmeler olursa benim de hocam. Evet, buyurunuz de kendinizi tanıdın sanıyorum. Kayıt alınıyor. Lütfen kimin e, konuştuğumuz aftanabilmesi için sorusu ben Ahmet Göçkün Aydın gazeteciyim. Birkaç kısa sorum var. Bunlardan bir tanesi resmi ağızlardan açıklanan 4000... Bin... Bir de kime yönelttiğinize eğer... Biri soruyorum peki. ve ayırt ediyorum. <gülüyor> kimse kendini uzman olarak değerlendiren konuşmacılarımız zannediyorum verecek. 4.600 olduğu söylenen tır Amerikan silahı var orada. Onlar ne olacak? Başımıza demokrasinin kırıcı gibi kalacak mı? Bu bir. İkincisi, Suriye olaylarının bu kadar parlamasına benim hesabıdan görüştüğüm Suriyeliler şunu söylediler. Bizim yöneticilerimiz iki hafta süre verdik. Hesat devriliyor. İki hafta içinde devrilecek dendikten sonra... Olayın üstüne tenekelerce veya bidonlarca benzin döküldü dendi. Neden öyle bir iki hafta söylemi yapıldı? Gerçek payı var mıydı? Üç, altmış, altı yıldan beri müttefiki olduğumuz NATO, bu gelişmelerde nerede, niye biz bugüne kadar sesimizi çıkartmadık veya çıkartabilecek miyiz? Teşekkür ederim. Evet. evet. Bu soruların birine birkaçına e, cevap vermek isteyen var mı? Tabii e, ortaya sorulduğu için kimse cevap vermiyorsa e, ortada kalır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, e, bence böyle yapalım daha iyi e, sorayım size bakar değil mi? Evet, Bir cümlesi, cümlesi uzman olduğum için değil ama sorunuz yani, havada kalmışım diye yani. <gülüyor> Yani 6 4 6, 6, 6 yani, Evet, 4-4 silah yani şöyle söyleyeyim, Amerika, Suriye'de kalmak istiyor. Yani stratejik bir karar bu. Kalması için de meşrulaştırması lazım. Orada bir Kürt bölgesi olacak ki kalsın. Ee, onun da korunması için silah lazım. Silahlandırması gerekli. Yani, e, PYD, e, PGN diyorsanız zaten... Defansif bir güç olmaz. Yani muhtemelen bu silahları süreçimle karşı verdiler... Türkiye'ye karşı savasını değil. Türkiye zaten PKK'nın şöyle söyleyeyim, yani tarihsel süreç içinde silah sorunu olmadı hiç. Yani Amerika böyle açık şekilde silah vermediğinde de 80'lerde silahı vardı. Yani en rahat olabildiği, en, yani eleman ve silah konusunda elice rahat oldu. Bilmiyorum size tatmin ettim ama önceliği yani Türkiye karşı savaş verilmiş bir silah değildi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kendini savunsun diye. Orada çünkü başka türlü Amerika kalamaz. BE olmasa. Kür, Kürt varlığı siyasi bir entiteye dönüşmezse idari bir özelliklere dönüşmezse Amerika Suriye'de kalamazdı. Kalabilmesi için FED'nin olması lazım onun da silahlı gücünün olması lazımdı. Hikaye buydu. Türkiye tabi onu kendi alındı. Yoksa biliyorsunuz 2011'de Salih Müslüm kere Türkiye'ye geldi. Orada yapılan pazarlığı biliyorsunuzdur. Bizimle beraber Esat'ı verilmek için çalış dediler. Eğer çalışsaydı, çalışsaydı onun yerine Suriye rejimiyle işitliyor hafta az önce anlatıldığı gibi. Çalışsaydı bugün başka bir şeyden söz ediyor olacaktık. Teşekkür. Teşekkür. Buyurunuz. Ben Sayın Muzge'de bir soru gönderdim. Bir Yok. Ses geliyorum. Ee, Yugoslavya'nın parçalanması gelenememişken Suriye ve parçalanması önlenebilir mi? Sayın hocama tercih çok insani radikal bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Türkiye'deki yoksullar, işsizler ve Türkiye'deki Kürtlerle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de mültecilerden sorumlu bakanlık, Suriyeli Kürtlerden sorumlu bakanlık olacaktır. Böyle bir gerçek var ortada. Ben Diyarbakırlıyım, böyle bütün problemlerini bilen yaşayan, hatta orada da televizyon kuramı yapmış, uzunca zaman yapan biriyim. Ee, Sayın Halkan Güneş'e de e, enerji alanlarına tavusta el koyma süreci nasıl önlenebilir, önlenebilir mi? Ee, böyle bir şey mümkün müdür diye soruyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Yani çok kısa kestirmeden söyleyeyim. Bence bir sabit çalıştırdım. Yani 90'lar boyunca Yugoslavia'ya çalıştım. Yugoslavia'nın bölünme dinamını çok farklıdır. Hani Zaten her biri, Yugoslavia oluşturan cümletlerin her biri çok özellikleri. Yani dolayısıyla Yugoslavia titolikten sonra, sosyalizm harcı bittikten sonra ayakta durmasının imkanı yoktu. Hani biliyorum bu konuda hani Türkiye'deki bu sağlıkçı bakışı. Hatta şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'nin bölünme endişesi Yugoslavia üzerinden çok tartışıldı ve çok büyük etki de bulundu. Yugoslavia parçalanırsa Türkiye'de parçalanır gibi bir e, algılama vardı. Bence ilişkisi yok. Yani Irak ve Suriye parçalanır mı? Parçalanabilir de, parçalanmayabilir de. Oradaki halkların da vereceği karar. Yani 1991'de Irak bölünüyordu. Açarsak, bakarsak, 1990-91 gazetelerini açın, bakın. Irak üçe bölünecek diye yazılıyordu. Aradan kaç yıl geçti? 27 yıl oldu geçti. Yani eğer Orta Doğu'da bir ülke parçalanacaksa, ilk ve öncelikli olarak Kürt hareketinin en güçlü olduğu, işte petrolünün olduğu, mücadele geleneğinin çok eskiye dayandığı, daha önceden müdahale edilen bir coğrafya var. Ülke var, Irak. Hala Irak bölünmedi. Bakın, Batı'nın öncelikli politikası bölmeye takılmış değildir. Elinde çok araç vardı, bu bölme. ...teritoriyel bölme... ...o araçlardan yalnızca bir tanesidir. Bazen... ...hatta şöyle ben onu yazdım bir harita var... ...o haritası diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim bir harita yazar bir yer var... On sene sen onu konu zıplayıp durursun o haritayı diyor. Yani biraz özgür... ...bakın Kürt koridoru vardı değil mi... Akdeniz'e çıkacak. Ya yani hiç haritaya baktınız mı? Nereden çıkacaksın? Yani iki yer var. Ya Hatay'dan ya Laskey'den. Hatay'da çıkmak için Türk ordusunu yenmen lazım... Yani nasıl çıkacaksın hatlardan? Amerika bunu bilmez mi? O yüzden de çok mantıklı bir şey yaptı. Afrin'i bıraktı, oradaki PYD'leri çekti. Daha savunulabilir, daha gerçekçi bir hatta bıraktı. Orayı koruyun dedi. O daha mantıklı. Yani bu, bunun olmayacağını, zaten büyük stratejist olmaya, Brezilyans gibi olmaya gerek yok ki. O kadar büyük nüfus yok. Böyle bir güç yok, böyle bir ekonomik güç yok. Hala maaşları şey ödüyor, Suriye rejimi ödüyor orada. Dolayısıyla da hani böyle... Zaten düşünün bu Fırat Kalkanı operasyonunu düşünün. Yani tarihin en büyük, Amerika'nın en büyük operasyonu, Akdeniz'e çıkışı olan bir terör koruduğu kurma planını, siz Fırat Kalkanı denen, hani aslına bakarsanız stratejik hedefler ama maliyet açısından özelliğinden çok basit bir şekilde önlediniz zaten. Araya girdiniz, bitti. Ya bu kadar mıymış yani, koskoca Amerika yıllarca uğraşmış uğraşmış, Büyük doğru doğru planı yapmış. Siz bir girdiniz bitti. Altına girdiniz 58 günde bitti. 58 gün çünkü Ruslar iptal süre vermiş. Yani 58 gün. <gülüyor> o yüzden de hani Türkiye'de anlıyorum yani 40 gün sür insan ölmüş. Tabii bir bölünme endişesi olabilir bu, bu anlaşılır bir şey. Fakat hani şunu sor, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yani, küresel siyaset, bu da siyasetin mutlaka bölünme bölünme mi üzerinden hareket etmez bazen bölümüne endişesini kullanır. Bundan bahsetmek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hı -hı. Yani bu yani, enerjiyle bir ne yapılabilir sorusu ne yapılabilir ben de ama bu batının davrosların önemli e, politikayı belirleme gücüne sahip merkez ülkelerinin nasıl müdahalesine eğer bakarsak ben daha şey görüyorum hocam belki de yakın olduğumuz için nüanslarda yaşıyoruz. Ben yani çok yani birçok tespitine katılıyorum yani hocam. E, ama tabii burada daha paylaşıyoruz. Benim gördüğüm şey bölme üzerine. Yani ben bölünmüş olarak görüyorum. Tam teritoryal bölümde değilse yani neresi birleşmiş. E, Rusya'nın yaptığı da azalara bir satır değildim. Geçtim ama Rusya'nın Afazya, Güney Osefya, Transdiniester ve Karadağ Karadağ, Karadağ dahil yani dondurulmuş ve bölünmüş çatışma sahaları üzerinden siyasi yürüttüğünü görüyorum. Dolayısıyla çok tipik emperyal bir kuralın e, işlediği kanatinde. Yani aslında tersinden bakacak olursak örneğin Eskiden belki şu tutevler daha her şey petrol için yapıyor. Yani bütün petrol gelirlerini e, ükmetli aşamada Irak'a ikinci müdahalenin yapılmış olmasını izah edemeyiz. Zaten bütün yani e, bütün ne diyeyim? Ekolojinin Amerika'ya teslim edildiği. Azmirat biçiminde ödediği ve düzenli olarak bütün enerji Amerikan kontrolünde olduğu bir aşamada bir baz orada herhalde bir şey düşünüyoruz yok edilmesiydi bu da İsrail ile ilgili temel politika. Şimdi yeni der aslında yani çoğunlukla aslında konuların İran'a doğru yöneldiğini görüyoruz enerji içinde ama İran'ın sınırlandırılması galiba evet, orada açık bir yapıyoruz. İran'ın yani kazananlarının geri çekilmesi tespitler olduğu gibi katılırım. Şu anda zaten bunu da resmi olarak ifade ediyor Amerikan ve iş e, sözcüleri. E, Suriye operasyonunun amaçları arasında açıkça artık sayılıyor. E, bu da tabii ki yani Suriye bu güçleriyle e, arasında devizor altında yeni çatışmaların da ortaya çıkacağını, bunu kestirmek için e, kâhlı olmaya gerek yok. O bölümün hem enerji hem de ...Bizbullah geçiş açısından kontrol edeceğini e, anlamalıyız. Ee, yine önemli belki yeni bir gelişme, biraz dikkatli olmamız lazım. Yani İsrail çok düzenli olarak e, Suriye sahasındaki Bizbullah e, e, noktalarına boğulur gibi. Afrika operasyonu yapıldığında ben mesela şöyle yazmıştım. E, ...kendi yakın hükle pekini bile koruyamıyor... ...İsrail uçakları karşısında... ...şimdi PYD'ye... ...nasıl yardım etmesi bekleniyor... ...bazı teslimlerle diye sormuştum ama... ...benim bu sorundan 3 gün sonra ilk defa... ...Suriye İsrail uçağı... ...adıyorsunuz şu. Neye karşılık? İsrail'in... bir ...İran yapımı olduğu söylenen... ...İHA ya da SİHA'yı düşünmesi... ...ne var mı? İlk. Yani işte Gohan sürecinden beri de... ...ilk yaşanıyor. Şimdi o iş nereye gider... Yani yeni gerilim hattı daha fazla Lübnan, Suriye'yi de kapsayacak şeklinde bir İsrail ve İran uzantıları diyebileceğimiz bir çatışma sahası. Muhtemelen bu bizdeki günlerde çok temel bir mesele haline gelecek. İki Suriye-Ramistan'daki gelişmeler akeza böyle gösteriyor ki durduk yerde Lübnan Antlaşma yutulmuş henüz bozulması yönünde bir konu yokken Suriye-Ramistan'da e, kalkıp biz de bir yer, e, Program başladırdı ziyonunun açıklanıyor falan bu da yine aynı tabloyu aynı tespiti güçlendiriyor. yani İran cephesi sınırı muhtemeldi buna işaret ediyor Türkiye de benim anladığım kadarıyla zaten buradan da çok hevesli ya şu anda yani bir Türk ile İranla bir denge yakalanmış gibi görünmekte beraber Pompeo'nun yani şimdi dışişleri şeyini biliyorsun ülkelerin ele alan kişi dosyaya gelmişti o anda son yılların en sert anti-İran açıklamaları yapmıştı. Kalıp, ve ben inanamıyorum, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü kaldı, kamuoyuna bizden dosya istediler, bize dosya verdik. Yani, İran'la ilişkin engellemeler konusu Yani teklif topluyor İran'a karşı kim ne yapacak teklifi. Dolayısıyla Türkiye'nin de nasıl hemen bu Avrasya'cı şeyden dönebileceğini göreceğiz. Nitekim Afrin'e almak, yani esas bizimle çalışacaksınız, biliyorsunuz. Çok hızlı tekrar edelim olmuş üstelik, benim konuşmamda ama bu vesileyle de kapatayım. Daha bu anlamda çok fazla sürprize açık bir şey ama tabii ki bütün bunları keyifle izleyen ülke hangisi? <gülüyor> Büyük bir keyifle izliyor, hiçbir mahveti yok ve bunu yani Türkler, Kürtler, işte, Arap'larla beraber yaşıyoruz. Ve yaşamaya da devam edeceğiz çünkü İranlılar, Türkler ve Suudiler bir şey kazandıkları isimler birbirleri karşısında durumu böyle geçiyor. Evet. E, çok İslamlı soru yoksa yavaş yavaş sona doğru arkadan bir genç arkadaşımız kardına işaret ediyor. Onunla bitirelim eğer başka İslamlı soru sahibi yoksa. Tarifin yurta dön. Ismi. Öncelikle hepinize teşekkür ederiz. İzgilerden televizyon, işte sinema filmlerine tutun da, çizgi filmlere kadar her yerde son zamanlarda bir savaş, savaş ilişkin bir şeyler görmeye başladım. Sanki daha büyük savaşların bir ön psikolojik hazırlanımı sürecini yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Sizce Orta Doğu daha büyük savaşlara gebe mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Orta Doğu'da şu anda bunun koşulları mı oluşmakta? bizlerken yani konuşmacılara genel olarak söylüyorum. Ortak bir Evet. Pozitif. bu bir böyle Hayır. Yakında çok fazla böyle ideolojik çabayla söylenebilecek bir şey yok. Ama hayatın içinde bu bir çok yönüyle, yani şiddetle... Yani aileden ...bu, bu okuldan... E, işte ...ülkelerin, örgütlerin... ...birbirleriyle ilişkilerine kadar... E, yayılıyor. ...yani Türkiye'de biz belki... ...eskiye göre burada biraz daha... E, ...ciddi bir durumla... ...karşılaşmış gibi hissediyoruz ki... ...burada haklıyız. Yani dünyada... ...bu çok iyi bir şey değil aslında... Ama ıı, Türkiye bu tür ıı, şiddeti özellikle böyle toplum içinde aileden okula kadar ki ıı, ıı, çeşitli öğrenci sorunlarından kabul ilişkisine kadar uzanan şiddeti son dönemlerde özellikle daha fazla hissetmeye başladı. Bir de bu şekilde deminden beri sözünü ettiğimiz gibi Orta Doğu coğrafyası ile temasımızın artması bir başka meslektaşım da onu söyledi. Yani Orta Doğu coğrafyasının insanını, karar doğrudan suçlamak değil ama dıştan baktığımız zaman da bir realite var. Yani dünyada bugün silahlanmanın en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Çatışma sıklığının da devletler, devlete veya diğer bilimler, aktörler arasında en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. E sizin dış politikanızda deminden işaret ettiğimiz gibi, sonra özellikle 10 yılda, daha önceki dönemlerde oldu ama çok kısa böyle veya sadece ekonomik yönüyle olup öbür yönüyle o kadar fazla devreye girmedi. Ama bu sefer çok daha ciddi yani ileriye dönük projeksiyonlarla birlikte giren bir yoğun ilişki olduğu anda demin söylediğim içsel anlamdaki faktörlere ilan eden bir de tabii ki hemen bir ülkenin o e, giriştiği çabayı meşrulaştırıcı yayınlarıyla üstüne oraya girdiğimiz zaman böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Herhalde bu yavaş yavaş hani, bunun dışarıda bir dinginliğe kavuşursa işte, olumludan kastım o, hiç olmasa biz Kendimiz, kendi toplumumuzun içindekileri nasıl halledeceğimize dönerek belirli politikaları belirli yapılabilecekleri tartışabiliriz. Ama bir de bunun Uluslararası boyutu olduğu zaman ikisinin birden içinden çıkılması hakikaten yani güç. O anlamda çok pozitif bir şey söylemenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet, galiba e, soruna doğru geldik. E, her, Değerli konuşmacıların güzel, aydınlatıcı, bazen çarpıcı, değerlendirmeleri için de yapılan katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bir oturumu burada sonuçta alalım. faaliyetine yargıdan bir başka hocamızı da üzerinden devam edeceğim.